Oh yeah. ¡Gracias! Merhaba Kainat, bugün 20 Temmuz Çarşamba, yıl 2016, ay 7, gün 202, Hızır 76 1437, Hicri Şevval 16, 1432, Rumi Temmuz 7 İsviçre'nin Montreux şehrinde imzalanan bir mukavele ile Boğazların Emniyeti Türk ordusuna bırakıldı, 1936 Büyük Saatle Marif Takvimi licket moor und heide nur rings um Vogel uns nicht erquicket eichen stehen kann und krumm wir sind die moor soll da und ziehen mit dem schwade ins moor Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spade ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir sammeln von jeder Freude. Im der Stachel der verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spade ins Moor. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spade. İnsiye, di kolonen, durch das Moor zur Arbeit graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moor Soldaten und ziehen mit dem Schwade ins Moor sie sind die moor soll mit dem starke in smor aus und nieder gehen die posten keiner keiner kann hindurch. flucht wird nur da kasten vierfach ist umzeugt die burg wir sind die da İyice, kein Klagen. Ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen: Heimat, du bist wieder mein.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 Seslendirdiği bir parçaydı arkadaşlarıyla beraber. Bu Avrupa'nın en iyi bilinen protesto şarkılarından bir tanesi sayısız dilde söyleniyor. Ve özellikle de İspanya İç Savaşı sırasında da bir cumhuriyetçilerin marşı halini almıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda direniş sembolü olan şarkılardan bir tanesi. Nazilerin aşağı Saksonya bölgesindeki çalışma kamplarında her türlü şarkı çalınması da yasakken bestelenmiş oradaki bir madenci ve bir aktör tarafından. 1933 yılında 30... Börgemur kampında yani bin sosyalist ve komünistin tutulduğu Börgemur kampında yapılmış yazılmış ve bestelenmiş olan bir parçada. Evet, sonradan söyleniyor. Hans Eisler ve Ernst Busch tarafından da adapte edilmiş. Çok tanınmış bir parça. İlk şeyde Circus Concentratzani diye adlandırılan e, toplama kampı Sirkin'de 28 Ağustos 1933'te Bölger Moor denen kampta yapılmış işte. İlk defa, konu, söylenmiş. i̇lk defa söylenmiş, performans yapılmış. Bu konuyla ilgili e, önümüzde e, neden çaldığımızı şimdi Galeano'dan dinleyeceğiz ama daha sonra da şeyi de söyleyelim ee, bu konsantrasyon kampları özellikle de Varşova ile ilgili Varşova gettosuyla ile ilgili e, yeni belgeler çıktı ortaya. Çok acayip yani. Arşivler evet. gömülmüş durumda. Direniş olarak yazmak konusunda. Belki onu da buçuk 10 arasında biraz daha konuşma fırsatımız olacak. Şarkıyla alakalı çok ufak bir tarih saranakdotu artık aktarmama izin verin. Ee, 16 şarkıcı yaklaşık evet 16 şarkıcı çoğu da Solingen İşçileri Korosu'na ait o gruba üye 16 şarkıcı bu şarkıyı söylemeye başladıkları zaman etraflarında diğer tutuklular, diğer hükümlüler de aynı şekilde onlara eşlik etmeye başlamış. Hatta en bu hararet diğerlerinde etraflarında duran onlardan sorumlu askerler de, SS'ler de aynı şarkıya eşlik etmeye başlamış. Yani şarkının ilkel bir gelişimi. Şarkanın e, beraber söylemeye başladıkları bu şarkının ismi Bataklık Askeri. Her ikisi de her iki grupta kendilerini bu bataklığın içerisinde bir asker olarak niteliymiş. Ezilendi, ezilendi. Yani cellatla kurbanı da evet. aynı, aynı şeyi söylüyor. Evet. Zaten e, 9.30'dan sonra fırsat bulabilirsek birazcık bahsederiz bu şeyden. Baya ilginç şeyler var. Varşova Getos'un içindeki gün, be gün hayat kaleme alınmış ve oradaki zengin Yahudilerin ihanetleri filan da olanca netliğiyle ortaya çıkarılıyor. Bu arşivler yeni toprağın altından çıkarılmış vaziyette. Çok ilginç bakabiliriz belki. Şimdi Galeano'ya dönelim.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 Toplumsal hijyen, ırksal saflık. 1935 ile 1939 yılları arasında yaklaşık 250 bin Alman kısırlaştırıldı. Ardından da imha hareketi başladı. Fiziki ve zihinsel özürlülerle deliler Hitler'in gaz odalarını boyladılar. 1940 ile 41 yılları arasında da 70 bin psikiyatrik hasta katledildi. Sonraki sahne, nihai çözüm, Yahudilere, Kızıllara, Çingenelere ve homoseksüellere karşı uygulandı. Aynalar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, Tarihse bugüne de kısaca bakalım. 1903'te bugün Ford Motor şirketi kumpanyası ilk aracı piyasaya vermiş. Böylece bir araçla ilgili olarak adlandırılan medeniyette başlamış oldu. Motorlu araçlar medeniyetindeyiz malum. Bu bizim sonumuzu da getirmeye aday bir durum. 1903'te başlamış iş yani. Ford şirketi ilk aracını, otomobilini piyasaya vermiş. 20 Temmuz 2015'te de yerel saatle 12 civarında Şanlıurfa ilinin Suruç ilçesinde düzenlenen Bombalı intihar saldırısının yıl dönümü. Evet. Suruç saldırısı diye biliniyor. 34 kişi öldü. Yüzden fazla insan yaralandı. Saldırı aralarında ezilenlerin Sosyalist Partisi, ESP'nin Gençlik Kolu, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, SGDF üyelerinin de bulunduğu 300 kişinin Amara Kültür Merkezi bahçesinde Irak ve Şam İslam Devleti'nin, IŞİD'in ya da daha eşin e, Koba Kobani kuşatması sonrası Kobani'nin yeniden inşa çalışmaları konusunda basın açıklaması yaptığı anda meydana geldi sonradan canlı bombanın IŞİD ile ilişkisi olan Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu da belirlendi bir kez daha söyleyelim 34 ölü sonradan bir kişinin ölümüyle meydana geldi yaralı da 104 artı 2 diyelim Evet, yani e, Çin'de bulunan alim belki de başlangıç noktalarından, birden fazla başlangıç noktası görülebilir, hangi açıdan baktığınıza göre. Ama en önemli başlangıç noktalarından bir tanesi, Haziran ayında yapılan seçimden sonra meydana gelen bu Suruç katliamı. Ondan öncesinde eğer konuşulduğunu hatırlıyorsunuzdur, bir sene oldu. E, o, bu Suruç saldırısından sonra Ankara Garı saldırısı, Sultanahmet saldırısı... <gülüyor> Merasim Sokak Saldırısı ki Ankara Garı Saldırısı Türkiye tarihinin en büyük terör saldırısı olarak da geçiyor aynı zamanda. Merasim Sokak Saldırısı, Güven Park'taki yapılmış olan saldırı, İstiklal Caddesi'ndeki turistlere yapılmış olan Ankara, saldırı. evet. Gaziantep'te yapılmış olan saldırı, Vezneciler'de yapılmış olan İstanbul, saldırı. Yine. Ve Atatürk Havalimanı'nda yapılmış olan saldırı vardı. yine İstanbul evet. Ve en son olarak da işte bu bir sene içerisinde içinde bulunduğumuz gün itibariyle de bir sene içerisinde Türkiye bir Darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı. 250'den fazla insan hayatını kaybetti. Biraz önce aktardığım e, haberler içerisinde bir kısmı turist, bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aynı zamanda birçok ilde ve e, şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İç savaşı andıran ya da iç savaş olarak da artık kimilerin tanımladığı sahnelerle karşı karşıya kalındı. Orada da yüzlerce insanın, binlerce insanın hayatını kaybettiğinden bahsediliyor ki bunların arasında sivillerin ölümleri olduğu da aynı şekilde dile getiriliyor. Evet, şimdi ona döneceğiz. Bir sıkı yönetime benzer bir hal oldu. Muazzam bir tasfiye ve temizlik operasyonunun on binlerce kişinin, öğretmenin, kamu görevlisinin e, tasfiye edildiği Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu devam etmekte. 50 bine yakın insan var. Kamuda, sadece kamuda çalışan 49.321 kişinin görevden alındığı bir var. Yani başbakanlıkta da var İçişleri Bakanlığında da, YÖK'te de, Milli Eğitim Bakanlığında, MIT'de de, Milli İstihbarat Teşkilatında, Diyanet İşleri Başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, Maliye Bakanlığında ve Enerji Piyasası Denetleme Kurumunda toplam 30 bin'e yakın 28.321 kişi görevden alındı. Bu haberlere ayrıntılı olarak tekrar döneceğiz. Evet. Bütün kuralları. Fakat ondan önce birkaç şeyde hemen verelim. Ee, günlerdir takip etmeye çalıştığımız haber geldi maalesef kötü haber ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal okyanus ve atmosfer araştırmaları kuruluşu dün şeyi açıkladı Haziran 2016'nın 20. yüzyıl ortalamasının üzerinde sıcaklıkta olduğunu böylece geçen yılın rekorunu da en sıcak Haziran rekorunu da Küçük bir farkı da olsa kırdığını ve böylece de Haziran ayı bütün rekorların kırıldığı 14. birbirini sürekli olarak izleyen peş peşe gelen ay oldu. Bu Sizin son. De, de çok üzüldülerim buyurun. Bu son derece kaygı verici bir gelişme. Dünyanın en berbat gelişmelerinden biri çünkü dünyanın kızarmakta, tavada olduğu gibi kızarmakta olduğunu belirtiliyor. Ayrıca da deniz sularının da. Tencerede kaynar gibi kaynamakta olduğu tabir caizse e, küresel olarak ortalama deniz yüzey e, ısısının haziranda da e, ve e, ilk 6 ay içinde de e, bir rekor kırdığını e, söylüyor ve özellikle de şeyler seçmiş dünyanın çeşitli yerlerinde. Sen ne diyecektin? Yani sizin de söylediğiniz gibi zaten gelişi belliydi bu. Bizim gazete açık gazete tarafından da geçtiğimiz hafta sorduğumuz bir soruydu geliyor mu diye. Zaten baktığımız zaman Türkiye'den gelen haberlere de bunun o kadar e, insanları şok etkisi yaratmaktan daha ziyade malumun ilanı olarak görmesine neden olabilecek haberler de vardı zaten. Mesela Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası diye geçiyordu mesela bu haberlerin bir tanesinde. Türkiye'yi kavurdu, Edirne'de asfalt eridi, Adana'da termostat 51 dereceye gösterdi. Uzmanlar son 70 yılının en sıcak yazı dedi şeklinde evet. haberlerde geçiyordu. geçiyordu. Sizin sizin söylediğiniz bu olayın artık bilimsel olarak da ortaya Amerika konması. Birleşik Devletleri ya. tarafından ortaya konmuş olması evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin en e, şey yetkili iki kuruluşu var. Evet. İşte birisi NOAA diye kısaltılan Ulusal Okyanus ve Atmosfer araştırmaları kuruluşu, bir de NASA var tabi hepimizin çok iyi bildiği, e, NASA'nın da bu işte uğraşan e, Goddard Enstitüsü e, Uzay Araştırmaları Merkezi GIS diye kısaltılıyor da GISS, 6 aylık Ocak'tan Haziran 2016'dan bahsediyoruz, 6 e, aylık dönemde gezegenin bütün kayıtlardaki en sıcak ilk yarısı oldu. Yani 6 ay oldu. Ve 19. yüzyıla göre ortalama 2,4 derece Fahrenheit ama daha yüksek olduğunu söylemişler. Ve ayrıca da bir başka rekor daha var. Çok fena o da. Kuzey Buz Denizi'ndeki şey buzların erimesi rekor düzeye daha doğrusu oradaki buzların yok oluş hızı artık akıl almayacak bir noktaya gelmiş yani 1979'dan beri yapılıyor uydu gözlemleri bütün rekorları paramparça etmiş durumda böyle bir e, durum bu haberi de verelim bunu açık yeşil programında etraflıca biraz daha etraflıca ele alma fırsatımız olacak deyip Şimdilik bırakıyorum ama bir haritada yayınlamışlar. Seçilmiş bir yer. Yani iklim anormallikleri ve olayları diye. Haziran 2016 tarihi itibariyle yani yeryüzünün altı kıtasında da görünüyor. Yani Kuzey Buz Denizi'nde de, Avrupa'da da, Asya'da da ve özellikle de Avrupa'nın güneyi Orta Doğu'yu içerecek şekilde Asya'da Fiji Adası'na kadar gidiyor Hong Kong'da Avustralya'da Yeni Zelanda'da Afrika'da Antarktika'da da, Güney Kutbu'nda da Güney Afrika'da da Kuzey Amerika'da da yani bütün noktaları işaretlemişler bir haritada yani birazdan ciddi tedbir alınmazsa artık alınmazsa de pek kalmadığı bir durum var. Tabii Türkiye ve çeşitli ülkeler kendi dertleriyle uğraşıyorlar. Bir önemli haber de şeyden geldi dünya medyasına düşen Ajans France Press başta olmak üzere çeşitli ajanslara düşen Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde yapılan bombardmanlarda Suriye'de e, sivil ölümleri açısından en kötü hafta yaşanmış. Belki de e, iki yıldan beri. Bu bombardımanların başladığından beri en kötü e, durum deniyor. 77 sivil ölmüş ve e, hataymış yanlışlıkla verilmiş bu insanlar. Bu haberin... Ve bir de çocuklar var. Aralarında onu da söyleyeyim. En az 11'de çocuk. Ee, benim bu haberi gördüğüm kaynaktan bahsedeyim. Ee, JamaicaObserver.com sitesinde görebildim ben bu haberi. Aynı zamanda yüzün üzerinde olduğu da söyleniyor. Ishidin o Minbiç bölgesindeki bir yerden Membic, evet. Mem, bahsediyorsunuz. Minbiç'teki Kuzey bölgesinden bahsediyorsunuz. Minbiç mi nasıl okunuyor bilmiyorum. Aynı zamanda IŞİD'in de olmayabilir. Biraz detaylı olarak bakmak lazım. YPG militanlarının da bulunduğu ve dostatışı olarak nitelendirilen çeşitli kaynaklardan da yani Soruyla Kürtler tarafından ya da o bölgedeki Kürtler tarafından da onaylanmış bir durum olduğu söyleniyor bu saldırının. Amerika Birleşik Devletleri'nin başında olduğu bu hava saldırısının siviller üzerindeki. 150 olarak söylüyor mesela IŞİD'in bağlı kaynaklarda bu ölü sayısını. Evet, şimdi. Ama şöyle bir durum söz konusu, Yani benim ilgimi çeken ve garibime giden olay şuydu. Hemen sınırınızda, yanı başınızda böyle olan büyük bir olayı Türkiye'deki internet sitelerinde görebilmek... Pek mümkün değil. Ben de Common gördüm. Jamaica Hobsour'ı aldım. T24 ve Cumhuriyet'te bu haberi bulamadım. Yani Cumhuriyet böyle konularda haber kaçırmayan internet sitelerinden bahsediyorum. T24 haber kaçırmayan sitelerden bir tanesi. Ama Jamaikada okuyabiliyorsunuz bu haberi. Türkiye'de sınır komşunuzdaki meydana gelen çok büyük bir katliamla alakalı haberi görebilmeniz mümkün olmuyor. Ama bazen BBC'de dahi olmuyor. Bu arada çok önemli bir şey de bugün söylemeliyiz. ...elimizdeki Türkiye'de basılmış... E, ...gazetelerin bugün... ...günlük gazetelerin büyük bir çoğunluğu... ...elimizde değil. Sebebini de bilmiyoruz. E, ulaşmamış dağıtıcıdan. Yani çok sayıda... E, ...elimize geleceğim. Bunu da önemli belirtmemiz lazım. Genellikle yani, bu tip şeyler maçtan sonra... ...oluyordu ama şimdi artık darbelerden sonra... ...da olmaya başladı. Evet. Cumhuriyet... ...yok, özgür düşünce... ...yok, hürriyet yok... E, ...taraf yok... Bizim takip ettiğimiz Milliyet yok. Hı hı. Ee, Habertürk yok. yok yayın, yayın satınkiler yok. Evet ama bunun sebebini de bilemiyoruz. Son de, yani Türkiye'nin en e, şey gazetelerinden bir tanesi. İşte Amiral e, gemisi diye dalga geçtiğimiz arada bir en çok satılan gazetelerinden biri. De yani komple teorisi yapabilir, yapılabilir ne olup ne bittiğine dair ama yani şimdi düşündüğünüz zaman Doğan Medya'sının en başarılı medya organı olduğunu görebiliyorsunuz Darbe sırasındaki hem Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türkiye bağlanması FaceTime üzerinden hem de aynı şekilde askerlerin Hürriyet binasına girmesi, CNN Türk'ün yayınına girmesi, engellemesi, herkesin bunları izlemesi canlı yayında. Ve oradaki çalışanlar dahil olmak üzere insanların direnmesiyle bu insanların, darbeci insanların, askerlerin e, bir şekilde engellenmesi gibi bir durum söz konusuydu. Ama Buna bu rağmen, hiç belli olmaz. Evet belli olmaz. Buna rağmen e, böyle bir olay gerçekleştiği takdirde de e, bu kadar dostluğun ya da bu kadar birlikteliğin ya da bu kadar gerçekten Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından da övgüye değer bulunan e, Doğan Yayın Or Organı'nın... E, kısa sürdüğünü, yani bu, bu hali kısa sürdüğünü anlamış olacaksınız. Yani çeşitli yani tehdit, şantaj ya da çeşitli politik manevralarla karşılık üretiliyor. Biz ona tabii hemen birazdan döneceğiz ama. Bugün içerisinde belli olur bu. Evet. Şimdi Suriye'deki bu korkunç saldırı bizim işte çeşitli yerlerden zorla çıkarıp adeta istihraç ederek, toprağın altından çıkararak söylediğimiz şeyler Ajans France Presse'e göre işte en az on bir çocuğun öldüğü elli altı sivilin salı günü koalisyon güçleri tarafından yani müttefikimiz evet. Amerika Birleşik Devletleri tarafından ee, en az elli altı sivil yirmi bir e, sivilinde gene koalisyon ortakları tarafından pazartesi öldürüldü. Böylece yetmiş yedi oluyor ve bunların en az on birinin çocuk olduğu belirtiliyor. Başka da e, bilgiler var. Mesela senin demin verdiğim başka rakam olduğu gibi bir opoz, e, muhalefet aktivist e, şeyi de e, sitesi de e, Hangi efendim? E, ya, yazmıyor maalesef. BBC'nin BBC'den naklediyorum. Tokhar denen yerde Tokhar ya da evet. Ve e, onun hemen yakındaki Haşriye, Hoşriya denen yerde 90 kişinin öldüğünü Hı. belirtmişler. Suriye e, İnsan Hakları gözlem. Evet. Bu söylemiş. E, bu örgüt. Şimdi buldum. Yani, Suriye İnsan Hakları İngiltere'de bulunan Suriye, Suriye insan, hakları. i̇nsan Hakları. En fazla detaylı rapor veren, oradaki şey. izleme yapan örgüt. örgüt. Koalisyondan da bir cevap yok. Fakat e, 200'den fazla olabileceği söyleniyor aynı evet, zamanda. Burada. O da var. Maalesef şey de var. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda bir geçen hafta sonundan bir uyarısına da yer veriliyor elimdeki haberde. Mambiç'te ya da Mambiç'de 70 Mem? bin Mambiç mi nasıl okuyor? Yani. 70 bin sivilin de kapana kısılmış olduğu söylenebiliyor. Çünkü uluslararası kuruluş da diyor ki bu çatışma IŞİD'le Suriye Demokratik Güçleri diye adlandırılan... Kürt savaşları arasındaki çatışma. Çatışma arasında e, şey e, bir de destek havadan da destek oluyor ve kapana kısılmış durumdalar. 70 bin IŞİD diyor. kısılmış durumda kapana. Hayır, 70 bin sivil. Yani IŞİD'in elinde bulunduğu evet, bölgeler evet, kapanası kısılmış evet. durumda askeri açıdan bakıldığında. Yanlış bir şey yaptım. mı? Yani normal siviller tabii ki. Evet, Air Wars diye bir şey var. Bir de öyle bir site varmış. Ben daha önce duymamıştım. Tohara vurma bombardımanı olmadan bu şeyi izliyormuş. Air Wars sitesi, savaş, hava savaşları diye çevrilebilir bir web sitesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğündeki koalisyonun sivilleri öldürmesini takip etmekle görevlendirmiş kendini. Bu Son iki yılda bu çatışma yani koalisyon güçlerinin de bombardımanına giriştiği, müdahaleye giriştiği son iki yıl içindeki en berbat hafta olduğunu kesinlikle rakamlarla ortaya koymuşlar. Uluslararası hafı örgütü rakamı 100'den fazla olduğunu raporluyormuş. Yani şu anda onun sayfası açık önümde. 18 ve 19 Temmuz tarihleri arasında yapılmış olan bu hava saldırılarında 100'den fazla sivilin hayatını kaybettiği söyleniyormuş. Ve bu bir hata deniyor. İnanılmaz bir şey. Rahit Salah diye birisi... Suriye e, Sivil Savunma Gücü diye adlandırılan insani kurtarma operasyonları yürüten bir kuruluş bu da. E, isyancıların elinde bulunan yerlerde. E, Haziran ayında da şeyi söylemişti diye bir haber var. Middle East Eye diye bir site var. O da takip ediyor. Sormuş zaten. Ölümler doğru mu değil mi? Nedir bu sayı diye Amerika Birleşik Devletleri'ne ve varisyon yetkililerine sormuşlar. Cevap alamamışlar ve şey demişler hatalar olur böyle şeyler demişler ve Air hesabına göre Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon tarafından öldürülen e, sivillerin toplam sayısı en az 1422 imiş. Evet, daha... Ben anlamıyorum gerçekten. Baktığınız zaman Türkiye'deki medyada niye bunları görebilmek mümkün değil. Hadi, Sputnik Türkiye bile Koalisyon güçlerinin Membiç'teki e, hava saldırısına en az 100 sivil öldürdüğü duyuruyor. Bu tip haberleri genellikle ben Google'dan arıyorum ve daha detaylı bakmak istediğim zaman kendi sitelerine girip bakıyorum ama bunu bulamadım. Bu önemsiz bir şey mi? Bu kadar önemli bir gündemimiz var şu anda? Bu tip olayları gündelik normal akışı olarak mı değerlendiriyor? Yüzden fazla sivilin öldürülmesini, Suriye'de. Bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapıldığını söylenmesi alelade bir durum. Her zaman olan şeylerden bir tanesi mi? Neden haber değil? Bilmiyorum. Çok çok vahim bir gelişme. Yani su, ne verdiğimiz iki önemli haber. Yani bir tanesi dünyanın kasıp, kasım kasım kasım ve ve önlem alınmazsa fosil yakıtlara önlem alınmazsa büyük bir facia olacağı gezegen üzerinde haberinin en bilimsel kuruluşla bu işte uğraşan en sağlam kuruluşların raporlarında haritalarından izlemek mümkün. Hiçbir haber olmuyor. İkincisi de bu da senin de belirttiğin gibi gayet küçük haberler oluyor en fazlası. Bu Suriye'de yaşanan en büyük facialardan biri olarak siviller ölüyor ve kapana kısınıyor. Oradaki insanların hayatlarını kurtarmaya yardım ettiğini söyleyen, or gittiğinde yardım etmeyi söyleyen Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılıyor bu saldırı. Her şeyden önemlisi. Evet. Ama şöyle bir düzeltme de yapayım varmış. Diken.com'da yani Diken.com.tr'de Menbiç operasyonu IŞİD'in karargahı ele geçirildi şeklinde yapılan bir haberle bu olay duyurulmamış ama Menbiç'teki son gelişmeler bu olay haricinde duyurulmuş. Evet. Kimlere ne ne kadar ilerledi? İlken konunu da izlemek lazım. Evet. Ama bu bahsettiğim şey yok. ama akım haberi... medyadan bahsedilmiyor zaten. Onları zaten ele de geçiremez hale geldik. Muharifi de sadece o da şaşırtıcı. sabah, mesela akşam feytulak... Yeni Şafak ee, onlar var. Ilginç. Evet, Fethullah Gülen'in üzerinden Amerika Birleşik Devletleri ile böyle yavaş bir kavgada başlama, başladı. Daha doğrusu belki de vardı da daha görünür hale geldi. Kimileri doğrudan bu işin arkasında çeşitli istihbarat kuruluşları olduğunu söylüyor. Başka ülkelerin olduğunu söyle. İlk kalkta gelenlerden bir tanesinde Amerika olduğuna dair çeşitli komple teorileri düzenleniyor. E madem böyle çeşitli komple teorileri var, böyle büyük bir haberi neden vermezsiniz ki? Amerika e, Zizat... Suriye'deki... <gülüyor> Amerika yaptığı darbeyi Türkiye'de yapmaya çalıştı gibi Amerika'nın da Ale acele yalanlamak durumunda kaldığı ve bu her türlü şeyin dışındadır diye. Büyükelçinin açıklama yaptığı bir durumdan Amerika'da bahsediyoruz. Ama Amerika'da Türkiye'ye dair yaptığı en cool açıklamalar yapıyor. Yani yalanlıyor bir yandan da bizden zaten böyle bir şey istemediniz diye kenara koyuyor. Biz burada Fethullah Gülen diye yatıp FETÖ diye kalkıyoruz böyle. Herkes bir isyan hali içerisinde ve talep ediyor başta Cumhurbaşkanı olmak üzere. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada bizden bir şey istenmedi şeklinde oluyor. Olay İstenmiş sadece bir nokta. Ona da geçeceğiz ama mi? şimdi bir arayı mütakip bu cumhuriyet tarihinin yapılmış en büyük operasyonu tasfiye temizlik operasyonu on binlerce öğretmen kamu yöneticisi bütün kuruluşlarda yani devam ediyor. İçişleri Bakanlığı da dahil, valiler de dahil, milli sibarat teşkilatı da var, Diyanet İşleri de var. Enerji Maliye Bakanlığı var, enerji piyasası denetleme kurumu da var. Bazı bankalar da var. Yani sayısız insan görevden alındı, 50 bine yakın, %42'den fazlası da öğretmen bunların. Başbakanlıkta 257 personel görevden uzaklaştırıldı, İçişleri Bakanlığı'na bağlı 9 bine yakın personel ee, ve 30 vali 47 kaymakam listede deniyor. 1577 dekanın istifası talep edildi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün dekanları istifalarını verdiler. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 400'e yakın 393 personel görevden uzaklaştırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da büyük temizlik var. Müftü, 3 müftü, il müftüsü, bir daire başkanı, bir başkanlık müşaviri de bundan 500'e yakın insan var fetö PDY ile ilişkili diyorlar... ...Maliye Bakanlığı'nda... ...1500'den fazla çalışan açığa... ...alınmış durumda... ...Milli İstihbarat Teşkilatı'nda... ...100 personel görevden alınmış... ...pasif olduğu belirtiliyor ama... ...aktif pasif ne demek bilmiyorum ben... ...Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda da... ...25 personel... ...görevden uzaklaştırılmış... ...devam ediyormuş... ...Boğaziçi Üniversitesi'nde bütün dekanlar... ...istifa etti... Ayrıca Radyo Televizyon Üst Kurulu paralel ile ilişkili tüm radyo ve televizyonların lisansını oy birliğiyle iptal edildiğini açıkladı. Yani bunlara 24 radyo ve televizyon kanalı dahil fakat şey dahil değil kayığım atananların durumunun ne olacağı bilinmiyor. Aynı zamanda darbeci generallerin de ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. birbirinden çok ilginç şeyler söyleyenler var olaya karışmadıklarını söyleyenler var olaya karışmadıkları gibi aynı zamanda darbeyi engellemesine rağmen genelkurmayın şahitliğinde hatta burada bulunduğunu söyleden ilk açıklamalarda daha doğrusu ilk ifadelerde alınmaya başladı. Bu süreçte bir şekilde ilginç ve takip edilmesi gereken bir noktaya doğru evet. ediliyor galiba. Evet. Hepsinin dar edilmiş olduğu da gözüküyor. BDDK ve Borsa'da da İstanbul'da bu Borsa'da da operasyon yapılmış. BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda 86 personel görevden uzaklaştırılmış. Borsa'da da ...51 kişiyle iş ilişkileri sonlandırılmış, 437 asker tutuklanmış İstanbul'da darbe girişimiyle ilgili olarak ve dün söylemiştik ama bir kez daha söyleyelim... ...TMSF e, tasarruf mevduatı sigorta fonu da Bank Asya'nın faaliyetlerini durdurmuş... Görevden alınan valiler arasında da tanıdık bir isim de var. Hüseyin Abni, Mutlu, eski İstanbul'un valisi. Kokoreççi ya daha doğrusu kokoreççi diyorum çok özür dilerim. Kokoreççi yemeği davet eden oradaki aktivistleri, gençleri. Ve görüşen de gezicilerle bütün gecede görüştüğünü de hatırlatalım yalnız. Evet ardından şey oldu polis müdahalesi olmayacak denilmesine rağmen 15 Haziran'da polis müdahalesiyle insanlar yakapaça oradan gözaltına alınarak parktan atıldı. Evet, kamu çalışanlarının izinlerinin neden kaldırıldığı da konuşunmeye devam ediyor. Hepsini birazdan ele alacağız. Açık kaste.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 Wait and see When all the stars are falling down Into the sea and on the ground And angry voices carried on the wind A beam of light will fill your head And you'll remember what's been said By all the good men this world's ever known Another man is what you'll see Who looks like you and looks like me And yet somehow he will not feel the same His life caught up in misery He doesn't think like you and me Because he can't see what you and I can see His life caught up in misery He does like you and me Cause he can see what you and I can see I'm a melancholy man That's what I am All the world surrounds me and my feet Are on the ground I'm a very loved one Doing right. what I want All the world, world astounds me And I think I, think I understand parçayla e, çaldık. Tam da duruma uygun düşen bir şey. Biraz böyle hüzün ve melankoli hakim durumumuza Moody Blues grubunun elemanlarından Cook'un John Charles Lodge'un pardon doğum günü İngiltere'de Birmingham'da 1943'te bugün 20 Temmuz'da doğdu. Hem basçısı hem de şarkıcılarından biri grubun Moody Blues grubunun kurucu elemanlarından biri. Müsaadenizle bir son dakika düzeltmesi yapabilir miyim? Gerçekten son dakika düzeltmesi başka ismi yok şu anda yapacağım şeyin. Bir kaç dakika önce 10 dakika önce 15 dakika önce yani 8.5 civarında Amerika Birleşik Devletleri'nin gayet cool bir tavırla Fethullah kendilerine iade talebinin ulaşmadığından bahsettikleri basın açıklamalarından söz ediyordum. Şimdi saat. 08.31'de yayınlanmış bir haber var bir gün internet sitesinde. Bu habere göre de Beyaz Saray, yani benim haberi okuduğum sırada... Beyaz Ev. Beyaz Ev, Beyaz Saray'da yazmışlar. Evet, evet ama düzeltelim evet, yani. Evet, düzeltelim. Beyaz Ev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi AKP hükümetinin... E, ...Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu öne sürdükleri... ...Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili resmi başvurunun kendilerine ulaştığını... ...değerlendirme sürecinin başladığını açıklamış. Evet, dört dosya halinde zaten yolladık demişti başbakan da. İnternet üzerinden yollamışlar zaten çağdaş bir yaklaşımla. İnternet demişken bu arada Wikileaks Adalet ve Kalkınma Partisi mail, resmi maillerindeki yazışmaları ifşa etti. Bunu bir hafta önce ele geçirdiğini bu 300 bileyen postanın fakat bu darbe sebebiyle... Ee, erken alındığından dair Bir açıklama yaptılar İç yazışmalarıymış bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ama benim naçizane önerim şu Türkiye'de gazetecilik yapanlar bunları oturup teker teker ayıklayıp kim ne dedi diye bulunmaz. Bunun paket halinde sunulması rica ediyorum. Paket halinde sunulması. Sonuçta bunun en yakın örneklerinden bir tanesini Panama belgelerinde gördük. Bir tek Cumhuriyet Gazetesi bunu detaylı bir şekilde konu edindi. O da Panama belgeleri yayınlandıktan ve biz Panama belgelerini konuştuktan yaklaşık bir hafta sonraydı. Şimdi 294 294.548 yazışmanın 762 e-posta adresinden gönderilmiş olduğu. Bununla bin birlikte binlerce ek dosyanın da yayınlandığı haberi var. Bakalım bunlar nasıl Türkiye kamuoyunda ve medyasında bu, yer bulacak. Bugün İslam'da ilginç bir açıklama da var bu konuda. Ee, hem Adalet Partisi'nin işine yarayacak şeyler de var. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hem de... Onu zor duruma düşürecek şeyler de var. Artık seçin, seç seç, beğen beğen al demiş. Şimdi biz bir de demin şeyden bahsederken Mambic'deki durumdan önemli bir şey, uluslararası başka bir haberi de dünya çapında önem taşıyan bir haberi de atlamayalım. Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden bir tanesi Keşmir'de. Hindistan askerleri Göstericilerin üzerine dün ateş açmışlar. Üç kişiyi öldürmüşler. Orası çok uzun zamandan beri tartışma halinde üzerinde pek çok savaş da oldu. Ve iki hafta önce Hindistan'ın güvenlik güçleri Keşmir bağımsızlık aktivisti Burhan Muzaffer Wani'yi öldürdüler vurarak ve Hindistan şimdi bir sokağa çıkma yasağı ilan etmiş olan üsttahhala ilan etmiş bazı gazetelerin basılmasını yasaklamış ve mobil e, yani cep telefonları servisini de kaldırmış yani protestolar arasında e, yani bir haftadır 2 hafta önce başladı bu. E, şey kaç defendim sininizde 42 42 bendeki Hı -hı. Dün sadece e, üç kişi daha öldürülmüş çok tehlikeli bir yer çünkü, Şöyle de söylemek lazım. Her ikisi de nükleer silahlara sahip olan iki ülkeden bahsediyoruz atom bombasına. Bir de şeyde bir raporda var, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, İzleme Örgütünden iki ay içinde en az 100 sivilin öldürüldüğünü de söylemişti. Onu evet. da ekleyelim. Pakistan ve Hindistan arasındaki e, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları bu iki ülkenin İngiltere'den bağımsızlığını kazandıkları 2007, 1947 çok özür dilerim dilim dönmüyor. 1947 yılından bu yana tartışma konusuymuş Keşmir ve o tarihten ve bu savaş. yana 70 bin kişi şiddet olaylarında hayatını kaybetmiş Keşmir'de. E, Camlu Keşmir'deki direniş grupları 1989'dan bu yana e, bağımsızlık ve Pakistan'a bağlanmak için eylemler yapıyorlar. Bu açıdan da önemli. İşin içinde bir de Pakistan var. E, yani dünyadaki... de nükleer savaş olabilir işte. Herhalde. Evet. evet de bir şey. Evet. evet. Şimdi tekrar dönelim. Cumhuriyet tarihinin bu en büyük operasyonunu hakikaten e, temizlik operasyonu, tasfiye operasyonu ve olağanüstü halde denebilir. E, dün e, Ahmet de etraflıca ...konuşma fırsatı bulmuş... ...hatta Ahmet Selim in bir sözünü de... ...günün sözü yapmıştık yani... E, ...olağanüstü... Tü, ...hukuk uygulamasına geçiyor diye... E, ...darbecilere karşı... E, ...başarısız olan... ...darbecilere karşı girişilen şeyi... ...şimdi bütün... E, ...çok daha geniş şeylere zaman içinde... ...ayılması ihtimalinden bahsediyordu... ...Ahmet İnsel... Ve şimdi en çok Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden almalar olmak üzere 50 bine yakın insan görevden alınmış oldu. İşte bütün bakanlıkları filan saydık. Binlerce öğretmenin 10 binlerce diyelim 21 bin aşkın durumda. Ayrıca Şeyde, Milli Eğitim Bakanlığı da e, Reuters'a bir açıklama yapmış ne demiş e, bizim elimizde gelen e, bilgiler, ihbarlar bunların çoğunun terör, terörist e, faaliyetlerle ilişkili olduğu yolunda onun için yapıyoruz diye yani öğretmenlerin eğitimin 15.000'de e, çalışanı Bakanlığı görevden alındı atıldı işten e, ayrıca e, yüksek öğretim kuruldu da yüksek e, üniversitelerdeki büyük bir e, şeye başladı. E, bir, ne kadar D dekan sayısı 1500'ün üzerinde, 1577 dekanın istifası isteniyor. Devlet ve vakıf üniversiteleri dekanlarının 1176'sı devlette 400'ü, 401'i de vakıf üniversitelerinde görev yapıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde de bütün dekanlar rektör yardımcısı Ali İzzet Tekcan imzasıyla öğretim üyeleri bilgilendirilmiş. Bütün dekanlar istifa etmiş. Yani eğitim fakültesi, fen edebiyat fakültesi, iktisadi idari, bilimler fakültesi dekanları ve mühendislik fakültesi dekanı bir araya gelip durum değerlendirmesi yapmış ve görevlerinden istifa etmişler. Çok e, vahim bir durum var ortada. Ayrıca Radyo Televizyon Üst Kurulu'ndan yapılan açıklamada e, Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu öne sürülen tüm radyo ve televizyon kanallarının lisanslarını iptal etmiş. Anadolu Ajansı'nın haberi bu. Paralel yapıyla iltisaklı diyor, bağlantılı yani. ilişkili ve destek içinde olduğu tespit edilen bütün radyo ve televizyon kuruluşlarının bütün yayın hak ve lisanslarını oy birliğiyle iptal etti diyor Rütük, Radyo Televizyon Üst Kurulu bunların adlarını da verelim Mehmen STV, Samanyolu Televizyonu Samanyolu Haber, Samanyolu Haber Radyo, Can Erzincan Televizyonu, Kanal 124 Yumurcak TV, bu çocuk televizyonu değil mi? Hira TV MC TV Dünya TV, Kanal Türk Bugün TV Kanal Mel. Türk mu? Evet ...Bugün TV, Mehtap TV... ...Berfin FM... ...ya da FM... ...Kanal Türk Radyo... ...Burç FM... ...Müzik Radyosu değil mi Burç FM bilmiyorum... ...Efendim fark ediyor mu şu anda... ...bilmiyorum yani ben sordum Çocuk Burç FM... Evet, ...Samanyolu Haber Radyosu... ...Radyo Mehtap... ...Haber Radyo Ege... ...Dünya Radyo, Radyo Küre... ...Merkür TV, Esra Radyo... ...Tuna Shopping TV... Bunu TV diyelim çünkü shopping deniyor. Ve Samanyolu Haber Radyo Anadolu. Ee, söz konusu açıklamada başka detay verilmemiş bir Türk yetkilisi daha önce kayyım atanmış olan radyo ve televizyon kuruluşlarının durumları ne olacak diye sorulunca onun durumlarının kayyımlara sorulacağını belirtmiş. Kayyım yetkililerine. Öte yandan e, Borsa, BDDK ve Borsa'da da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda 86 e, meslek personeli görevden uzaklaştırılmış, atılmış yani işten. E, borsa'ya da fiili müdahalede bulunduğu belirtilmiş. E, yaşanan müdahalede polis memuru Mehmet Şevket Uzun ve sivil Fatih Satır kardeşlerimiz şehit edilmiş. Çok sayıda vatandaşımız yaralanmıştır diyor. Böyle de bir açıklama. Borsa'ya da bir saldırı olmuş anlaşılan Borsa İstanbul basın duyurusunda da 15 Temmuz 2016'ya kadar hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan 34 kişi, 18 Temmuz 2016 itibariyle de 51 kişiyle iş ilişkimiz sonlandırılmıştır diyor. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. İstanbul'da 437 asker tutuklanmış. Tutuklananlar arasında... 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğgeneral Eyüp Gürler ve 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk de var. Onların da adı geçiyor. 13'ü general 437 kişi tutuklanmış durumda. Askerlerin yanı sıra öğretmen ve polislerin de yer aldığı belirtiliyor. Bir de şeyi de belirtmiştik. TMSF Bank banka Asya'nın faaliyetlerini durdurmuş bankacılık kanunu 170, 107. maddesi kapsamında geçici olarak durdurulmuştur deniyor. Bir zamanlar liglerin de şeydi, sponsoruydu. ikinci ligin galiba. E, verilen ifadelerden bahsediyorduk. Birkaç kelimeyle de onlardan çelişkiler, çelişkili şeyler geçiyor. Bu arada bir de şeyi de hemen söyleyeyim ona geçmeden önce e, Rengin Aslı'nın BBC Türkçe'den yaptığı bir şey var Kamu çalışanlarının izinlerinin neden kaldırıldığını Çünkü çok sayıda ikinci bir emre kadar bütün kamuda çalışan Bütün devlet memurlarının izinleri kaldırılmış deniyordu Yurt dışına çıkışlar ancak memurun mülki amirinden Yurt dışına çıkışında sakınca olmadığını belirten bir yazıyla mümkün olacağını söylemiş ee, bazı Peki bu pasaportlar tek tek kontrol edilirse çok mağduriyet yaşanmaz mı diye sormuşlar ee, Bunu şunu da belirteyim hemen devlet üniversitelerinde çalışan akademisyenlerin bu duruma tabi olması söz konusu değilmiş BBC Türkçe yapılan açıklamada bu belirtiyor. Fakat öbüründe tabii bazı mağduriyet yaşadığımız topyekün bir mağduriyet yaşıyoruz. Sorunları birlikte görüşlemek zorundayız demiş sorumlusu. Eğitim Bir Sendikası Genel Başkan Vekili Latif Selvi Türk Hava Yolları'nı bilgilendirdik. Bu şekilde hareket edilecek demiş. Sabda Türk Seyahat Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği de internet sitesinden Hizmet damgalı ve yeşil pasaport sahipleri bir aksaklık as yaşamaması için hava alanlarına uçuş saatinden 5 ya da 6 saat önce gitmelerini evet. istemiş. Büyük bir kaos yaşanabilir. Ee, ya, ifadelerden kastım şuydu benim evet. yani bununla alakalı aslında daha fazla konuşacağız çünkü çok ilginç e, soru işaretleri de insanın kafasına gelmiyor değil. Bunlardan bir tanesi de e, Akın Öztürk'ün ifadeleri. Ee, yaş üyesi olduğunu da söylüyor kendi yakalanması sırasında. Zaten yaş üyesi aynı zamanda. Evet. Yüksek öyle. Askeri, Askeri şura. Ama şöyle de bir durumda söyleyerek hatırlatmamız lazım. Farklı fotoğrafları geliyor. Diğer askerlerin de bu kişilerin de ee, ve darp edilmiş olduklarına dair de aynı şekilde e, aşikar, hiç biterim, hiç, sonuçta kim olursa olsun yapılan şey işkence ise işkence demek de gerekiyor. Bu yapılan şey devlet kurumu yetkililerinin eli altındaki bir şiddet olayı ise bunun da açığa çıkarılması ve göz önüne serilmesi gerekiyor kim olursa olsun. Ama yani bu şekilde düşünülmediği de bir aşikar. Çünkü öldürülen darbeci askerlerin cenazelerine herhangi bir hizmet verilemeyeceğine dair de bir açıklama evet, yapıldı. Evet, ona da geçebiliriz. Şimdi yani Kılıçdaroğlu ile görüşmüş Başbakan Binali Yıldırım ve darbe girişiminin ardından Çankaya Köşkü'nde bir araya gelerek dayanışma mesajları vermişler. Fakat Kılıçdaroğlu diyor ki, endişelerimi aktardım toplumdaki gerginliği <gülüyor> gidermek bizim görevimiz süratle normalleşmemiz gerekiyor demiş. Bunun üzerine de Yıldırım güvence vermiş. Hiç kim hukuk devleti içinde kalınarak hesap sorulacak demiş. Adalet gereğini yapacak. Hiç kimse fiziki şiddetle karşılık verme içinde olamaz. Hukuk devletinde bu kabul edilemez demiş. Ama bu arada da işte senin de sözünü ettiğin bütün ifadesi alınan insanların yani ya asker, asker kanadında düşük rütbeli olanların da mesela belden yukarılarının çıplak çömeltilerek bekletilmesi gibi görüntüler de vardı. Öte yandan da fiziki şiddet uygulandı apaçık ortada olan. Çeşitli komutanlar ve darbeci olduğu söylenenler var. Şimdi Gözler Erdoğan'ın işaret ettiği çarşamba kararları bir de böyle bir şey Evet oldu. ama bunun hakkında bir şey söylemek şu anda tamamen komple ya da siyasi yorumlar, tahminler, iddia oynamak, bir, bir, bir lot oynamak gibi bir şey olacak şu anda. Gezi parkı diyen de var, e, profesyonel ordu diyen de var, başkanlık referandumu diyen de var diyerek size özetleyebilirim durumu. Ama benim, de, benim gönlümden geçen şey e, bundan sonra İETT otobüslerinin tamamen ücretsiz olması öyle zaten? Bugün son, akşamleyin son. yok bir hafta için uzat. Ben çarşamba akşamı diye okudum. Ayrıca benden fazla bu olayı takip ediyor olmanız da ayrı bir ilginçlik ifade ediyor benim için. Tabii ki. Ee, Akın Kamusal bir şey. Evet, Akın Öztürk'ün ifadesine geri dönmek gerekirse kendisi yaptığı ilk ifadesinde askeri darbeyi planlayıp yöneten bir kimse değilim diyor. En, ön plana çıkan en yüksek rütbeli generalden bahsediyoruz. dart edilmiş olduğuna dair de çeşitli fotoğraflar var Hürriyet gazetesinin internet sitesinde. iki fotoğrafı yan yana koyuyorlar. Birinde gözü mor, diğerinde değil mesela. İkisinde de Polisin gözetimi altında neyse bu askeri darbe kimin yapıp planladığını da yönettiğini de bilmem diyor ben darbeyi engellemeye çalıştım bu yapıyla mücadele etmek için elimden gelen gayreti gösterdim bu darbeye teşebbüsünü paralel yapının gerçekleştirdiğini düşünüyorum diyor zaten gözaltına alınan ifadedeki bütün herkes de aynı şekilde düşündüğünü söylemiş nedenini bilmiyorum. Üzerime gelmeyin bu konuyla alakalı. Ben sadece açıklamaları okuyorum. Bu işi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kimin organize edip gerçekleştiğini bilmiyorum, kestiremiyorum diye. Aynı zamanda şahit olarak da şu andaki Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı gösteriyor. Hulusi Akar'ı da kurtaran kişilerden bir tanesinin kendisi olduğunu ve ilk haber veren kişilerden Burada bir tanesindeki şahit olarak kendi. ifade vermiş zaten. Evet. Aynı Hulusi. zamanda Necdet de. Bu konuyla alakalı çeşitli kafa karışıklıklarına dair e, şübelerinin bulunduğunu söylüyor. O da madem kuvveti vardı, hava kuvvetleri komutanıken bunu neden yapmadı? O zaman daha fazla güçlüydü diye de bir soru sormuş emekli e, evet. makamında. Şimdi Erdoğan'ın tabi bu şey spekülasyona yol açıyor dedin tabi üzerinde fazla konuşmamakta haklısın ama bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Çarşamba günü önemli bir kararı açıklayacağız dedi. Evet yani açıklanması konusunda bir şey ben içerikten bahsediyorum evet, sadece. Ama bu da spekülasyona yol açan bir şey olduğunu da belirtmemiz lazım. Şimdi toptan inlerine gireceğiz diyor çünkü tohtan inlerine gireceğiz demiş. İsteseler de istemeseler de Taksim'deki tarihine uygun olarak yapılacağız diye alkışlar arasında Kısıklı'daki evinde yaptığı konuşmalar var. İdam meselesini de gayet evet bu vetle destekler bir hali var. Parlamentoyu etkileyecek şekilde. Parlamentoyu da ülkenin dış politikasını ve ülkenin bu zamana kadar ki olan dış politikasını ve dış iç politikasını etkileyecek bir karar olacaktır. Evet. Avrupa Birliği ile beraber ortadan kaldırılan ilişkilerden bahsedeceksiniz. Bu kadar basit. Evet. Belki birazdan şimdi zaten Cengiz Aktar ile de bu konuyu ele alma fırsatımız olacaktır. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. 2007 seçimlerinden önce Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli meydanlarda ip fırlatmıştı bunu bize. BBC Türkçeden de Türey Köse gazeteci hatırlatıyor. İlginç bir analizini yapmış yani tarihçesini vermiş idam meselelerinin hatta şey de söylüyor. 1920 ile 84 yılları arasında 712 <gülüyor> idam var. 15'i kadın İstiklal Mahkemeleri hariç o bin civarında olduğu biliniyor. E, i̇damların tarihi de askeri darbelere koşut görünüyor. İşte 60'ta Bakanlar, Başbakan Menderes ve Bakanları Zorlu ve Polatkan idam edilmişti. Sonra revans oldu. 71 muhtirasından sonra 3'e 3, e 3 barışları arasında deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamı vardı. Sonra da 50 kişi dar ağaçlarında yitirdi. 1980 darbesinden sonra işte orada asmayalım bes, besleyelim mi lafını He. da söylemişti. Kötü bir tesadüf sonucu Cumhurbaşkanı da beslemeden bahsetti. Şimdi fakat şeyi hatırlatıyor e, Tülay Köse Erzurum istasyon meydanında tek başına iktidar olan sensin. Neden asmadın? Oğluna gemi alacak kadar param var da onu asacak kadar ip mi alamıyorsun? Hadi as diyerek elindeki ipi fırlatıyor devlet bahçeli meydanlarda. Bir gün sonra da Erdoğan şu cevabı vermiş. Dün Erzurum'da gayet de aktörlük yönü var demiş. Bu kendisi söylüyor. Erdoğan o zaman başbakan... Elinde iple dolaşıyor, bana ip gönderiyor, al da idam et diyor. Bu kadar mahir dinde sana teslim ettikleri zaman yasalar, kanun, yargı neyse, yargı kararını verdiği zaman iktidardaydın. İp yoksa millet sana ip gönderirdi, bu işi halletseydin ya diyor. Şu anda bir hukuk devletinde yaşıyoruz demiş. Bu çok önemli bir açıklama. Artık idamların ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüştürüldüğü bir dönemi yaşıyoruz böyle bir dönemde ip atmak kanunlara ne kadar uzak olduğunun da bir gereğidir bunlardan da haberi yok hukuk devletinden diyor ne gelişiyor ne bitiyor haberi yok demiş benim burada asıl ilgimi çeken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu idam tartışması konusundaki e, tavrı gelsin mi konuşalım şeklinde bir açıklamaya sahipler şu anda genel yapı itibariyle yani bir genelleme yapmam gerekirse e, ilginç bir şekilde de yaklaşılması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki açıklamalarını kadar MHP'ninki belli zaten Erdoğan'ın dediği üzerinden de gidilebilir. Halen as as as şeklinde gidiyor. Destek vereceklerini söylüyorlar idam cezasına. Erdoğan'ın e Yönü de değişmeye başladı. Bu Biraz önceki söylediğinizde karşılaştırırsak önüme geldiği takdirde onaylarım diyor parlamentodan. Ve beslemekten bahsediyor. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi Binali Yıldırım'ın dediklerine de bakıldığı zaman da talep değerlendirilmesi gerekiyor ama acele hareket etmemek gerekmiyor. İşte Türkiye'nin bütün umudu dış politikasının değişmemesi. Dış politikası değiştiği zaman herkes top topyekun her şey değişecek neredeyse. Ee, bu acele etmemekte, acele etmeme ifadesinde galiba saklı kalıyor. Evet iki de şeyi söyleyeyim hemen bitirelim. Human Rights Watch İnsan Hakları İzleme Örgütü yeni Türkiye'ye yeni bir cadavı başlatmamalı diye önemli bir uyarıda bulunmuş aynı şekilde Uluslararası Af Örgütü Amnesty International'da darbe girişimi sonrası insan hakları tehlikeli tehlike altında gözaltı ve açığa almaların sayısının yüksekliği korkutucu durumu çok yakından gözlemliyoruz diye iki ifade var insan haklarının daha da kötüleşmesinden korkuyorlar idam meselesine de girmişler Böyle bir yeni bir cadı avından korkuluyor. ama Diyanet öldürülen darbecilere din hizmeti verilmeyeceğinden bahsediyor. Halbuki dün konuştuğumuz gibi yani anladığımız bir alan değil ama dini konu İhsan Eli Açık'ta ilahiyatçı. Diyanetin cenaze kararı dini değil politik demiş. İslam'da ölenin üzerinden sorgu ve kılıç kalkar diyor. O zaman Kenan Evren'in namazını niye kıldınız diyor aynı şekilde. Devlet töreniyle. Devlet AKP Afyon Milletvekili de Boğaziçi Köprüsü'nde halkı ezip geçen darbeciler oracıkta idam edilsin. <gülüyor> Orada idam edilsin diyor. Bir milletvekili. Kim Afyon, demiş bunu? AKP Adalet ve Kalkınma Partili Ali Özkaya. Afyon milletvekili hmm. içi köprüsünün üzerinde sallandıralım deniyor ya o işte. Maket asıyorlardı. Bu arada çok komik maket evet. asma görüntüleri var gördünüz mü? aslında. Ordu belli Ordu Bey'i. <gülüyor> Pepeyaslar mesela. Mezar yeri vermedi cuntacı asker de ailesinin bahçesine gömülmüş babalarını de verelim. Açık Gazete <gülüyor> Nereye doğru? Cengiz Aktarla Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer Günaydın Can Günaydın. Günaydın Cengiz Bey Merhaba. Nereye doğru? E, e, Valla işte o he, oradan başlamak istiyordum bence aklın yolu bir derler. E, artık e, bu e, Çarşamba Sabahları yaptığımız programın adını ileri demokrasiye doğru olarak değiştirilmesini. Arz ediyorum. Estağfurullah. Bakarız icabına. Tamam lütfen. Yani bö bö böylesine böyle cıvıl cıvıl demokratik bir ülkede yani biz böyle nereye doğru gibi afaki bir e, program bize yakışmaz diye düşündüm. Ne dersiniz? Ee, çok isabet buyurmuşsunuz. <gülüyor> Mükemmel. <İçerimken gülüyor> <ben. gülüyor> yani evet. Evet. Nereden başlasak? Evet Avrupa Birliği bence çok e, Evet yani büyük çok haber var Falan bugün bugün bir sürü şey olacak Ayrıca bu evet. Milli Güvenlik Kurulu Bir de kar, e, kanun hükmünde Kararnameci geliyor galiba e, Memurlarla ilgili Bu geri dönüşlerin Önünü almak için Abdülkadir Selvi Yazıyor zaten sabah din e, Yani bu Mahkemeye gidip beni e, Haksız bir şekilde işimden aldılar e, demenin ölü kapanacak galiba. E, bir de herhalde bir o hal geliyor. Yani 81 valinin e, davet edilmesi zaten bir nevi o hal e, uygulamaya başlandı bu yurt dışına çıkışlarla ilgili özellikle. E, memurların değil mi? İzinler yani kaldırıldı. İzin kaldırıldı evet. evet ve bir de çok büyük bir ta Cumhuriyet tarihinin gördüğü hatta belki de bütün bu topraklarda tarihin gördüğü en büyük tasfiye ve temizlik tasfiye operasyonu 60 bin. var. 60 bin ama yani her gün 10 bin 20 bin gidiyor galiba. Evet. 3 milyon 400 bin memur var tüm memleketler biliyorsunuz <gülüyor> daha önlerinde çok yol var yani. Evet. Ama tabii yani hem çeşitli kuruluşlarda yani hem ordu içinde var çünkü silahlı kuvvetler içinde hem yargı organında var hem Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem Başbakanlık'ta hem İçişleri Bakanlığı'nda hem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Maliye Bakanlığı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ve Borsa'da enerji piyasası düzenleme kurumunda da var. Hepsi bir arada yani üniversitelerde tabii şüphesiz. Şöyle bir e, formül dolaşıyor e, sosyal medyada. Devlet cemaate girmiş diyor. Biraz daha açabilir misiniz buyurun? Ben anlayamadım. Yani cemaat devlete değil, devlet cemaat etmiştir kadar. İnlerine e, gireceğiz demiştim, bunu gerçekleştireceğiz diye bir ipucu da verdi zaten e, Kısıklı'daki şirketler konuşmasında. şirketler var, yani binlerce şirket var e, adı geçen bu hükümete yakın e, sosyal medya hesaplarında binlerce şirket var. Bunlara el konulması e, düşünülüyor. Uzaktan ve yakından Fetullah Gülen ile alakalı oldukları düşünüldüğü için bu tam bir e, kaos tabii. Oradan zaten devam edelim. Çünkü e, bu, e, bu dizinin dün bir açıklaması vardı. Üstüne de bir defa indirdiler biliyorsunuz. Yani artık e, şeyin aymazlığı hesabı yok. Yani, o yüzden bütün iktisatçılar bunun imkansız olabileceğini söylüyordu açık açık yani tamamen e, enflasyonlu e, hormonlu diyelim e, bir bir ekonomiye doğru hızla gidiyoruz e, döviz biliyorsunuz dün büyük bir tepki verdi e, yani. Türk lirası epey değer kaybetti ve herhalde de, de, de kaybetmeye devam edecek. Çünkü bu artık orada da bir kopuş var yani. Saraydan e, gelen e, telkinlerle politika belirliyor artık e, Merkez Bankası. E, bu yani bu, bu genel bir kopuşa işaret ediyor Avrupa Birliği dedin de başında Ömer. O yüzden onunla bağlantılı zaten. Yani bu artık hakikaten e, Türkiye'nin plastik e, stratejik e, e, ilişkilerinin baştan aşağı gözden geçirileceği anlamına geliyor. Evet, biz esas olarak da onu konuşalım diye soruyorduk aramızda da canla konuşurken. Yani evet. Avrupa Birliği ile çok e, farklı bir ilk defa ciddi bir kopuştan bahsetmek mümkün mü değil mi? Özellikle de bu idam e, kararının yani meselesiyle. Bu ilk defa şimdi bir, bir, bir, bir, bir takım ilkler yaşandı. Onları kısaca hatırlatayım. Birincisi genişlemeden sorumlu bu Hristiyan Demokrat Avusturyalı komisyon mecluğu Johannes Han son derece mesafeli Türkiye'nin üyeliğine de için için karşı olan bir politikacıdır. Ama yani Türkiye'ye böyle kerhen gelir gider, hiçbir zaman Türkiye'den bahsetmez falan. O şimdi yani eniştem beni niye öptü durumu? ilk defa çıktı dedi ki bütün bu listeler hazırmış, siz bizi enayi yerine mi koyuyorsunuz dedi mehalen söylüyorum. Yani bu bir ilk. Yani bu ne kadar yani yapılanların ne kadar... Listeler derken kastettiğiniz nedir? Listeler derken kastettiği nedir Cengiz? Bu, bu 60 bin e, memur evet. e, e, memur ve bütün bu tavsiyelerden bahsediyor yani biz o kadar da enayi değiliz dedi hiç adete değildir yani böyle deklarasyonlar yapan beyanlarda bulunan bir e, komisyon üyesi değil aynı zamanda ama Türkiye'den numaralı sorumlu o yani e, işlemeye genel e, müdürlüğünün başında şimdi. Diğer tepki Almanya'dan geldi. Almanya ilk defa ki yani aylardır belki bir senedir hükümetin hükümeti yani Türkiye'de Erdoğan hükümetini kızdırmamak üzere elinden geleni yapıyor bu mülteci kriziyle alakalı olarak hep suyuna gidiyor falan. Ama ilk defa eğer idam cezasını kaldırırsanız e, idemciz cezasını geri getirirseniz e, e, müzakereler e, e, biter yani, Müzakerelerin bitmesi lafı ilk defa kullanılıyor ve Almanya tarafından kullanılıyor. Yani Malta veya Slovenya veya Lüksemburg tarafından değil, Almanya tarafından kullanılıyor. Bu önemli. E, aynı minvalde e, bu konularla birebir alakası olmayan Alman e, komisyon üyesi Öttinger'de bu vize meselesini yıl sonuna kadar unutun, unutun dedi. Kestirip attı yani. Zaten olacağı yok biliyorsunuz. Başından dedi söylüyorum. Dolayısıyla orada bir çok ciddi bir rahatsızlık var. Bu yani noktayı eden, bir, bir milim açabilir miyiz lütfen? Yani bu görüşmelerin sona ermesi, teriminin ilk defa kullanılması ne anlama gelir, ne demektir bu? Sen... Valla bunun çok sonuçları ve etkileri olur. Özellikle para piyasalarında ve borsada. Yani bu artık Türkiye'ye çok ihtiyacı olduğu sıcak para ve yatırım sermayesi zaten gelmiyor ama hiç olmazsa bir ilişki var. Yani Avrupalı büyük şirketler Türkiye'de çalışıyor. Dünya kadar yatırım var. Epeydir yatırım, yeni yatırım yok. Onu tekrar hatırlatayım. Ama yani bir Artık bir ekonomik anlamda Türkiye'nin klasik ve stratejik ilişkilerinin dışına çıkılıyor anlamına gelir bu. Ee, bu. Bu çok vahim tabii. Piyasalar zaten bunu görüyor ve, ve yetkiliyor onların terimiyle. Ee, yani bugüne kadar Avrupa Birliği ilişkisi yani her şeye rağmen kopmaya. Geçenlerde bir uyduruk fasılı açtılar biliyorsunuz 33 numaralı. Fasılı. Evet. Ee, o, o, yani işte hala dostlar alışverişte görsün havası var ama artık bunun mümkün olmadığı olamayacağı anlamına gelir ee, müzakerelerin e, don şey yani yani ama bir kerede dondur dondurdun mu bir daha zaten tekrar başlamaz o herhalde oraya doğru gidiyoruz yani bunun e, çünkü bu sadece yurt dışından gelen, yani Avrupa Birliği ülkelerinden gelen yatırımlarla ilgili bir mesajda olma. Bu Japonya'dan, Çin'den, Güney Kore'den, evet. e, Güney Afrika'dan, Brezilya'dan ve diğer ülkelerden gelen e, yatırımla da e, yatırımı da etkiler. Çünkü sonuç itibariyle yıllardır her şeye rağmen Türkiye günümlerinde üye olacak. E, Hesabıyla, e, e, ön kabulüyle e, bu ülkelerin şirketleri geliyorlar, yatırımcıları geliyorlar Türkiye'ye. Bu Arap sermayesi için de geçerli söylediğim. Evet. Yani Arap, da sonuç itibari, Arap sermayesi de sonuç itibariyle geri zekalı değil amiyanet tabiriyle. Yani artık dünyadan kopan bir ülkeyle e, yani oradan bir şey kazanamayacağını idrak edecek kadar aklı var evet, biz ee, de bunu bu, kon... faiz, bu faiz kararı da bununla bağlantılı birlikte okunmalı zaten yani bu faiz kararı artık ben enflasyonla hormonla e, işi idare edeceğim çünkü artık pilim bitti demek ki <gülüyor> Federica Mogherini de e, aslında e, bu idamlarla ilgili olarak Avrupa Birliği'nin tavrı konusunda oldukça keskin diyebileceğim bir ifade kullandı galiba yanlış hatırlamıyorsam şimdi Tabii yani ama bu şöyle söyleyeyim yani bu bardağı taşıran son damla gibi duruyor. Yoksa Avrupa Birliği ülkelerinde karar vericiler arasında Türkiye'nin müzakerelere başlamak için ön koşul olan Kopenhag siyasi kriterine asgari uyum konusunda son derece zayıf olduğu ve bugün müzakerelere başlama durumunda olsa asla başlayamayacağını biliyorlardı zaten. Evet. Ama bu o kadar sembolik bir şey ki e, ölüm cezasının tekrar e, evet. geri getirilmesi. O onu herhalde fırsat bildiler ve o öyle bir ikan e, geliyor. Ben e, hükümetin e, son tarihinde çünkü meydanlarda o kadar çok bunu dile getiriyorlar ki e, halkı galeyana getirmek için idam istiyoruz diye de bağırıyor e, AKP'li e, taraftarları. E bunu bundan geri dönüş bence yok. Yani bu e, öyle gözüküyor. AKP medyasında dün yok canım son tahlilde olmayacak e, diyordu. İyi de diğer taraftan. <gülüyor> Adalet Bakanı'nın kendisi çıkıyor. Evet. <gülüyor> Bundan kaçış yok. Tabii ki idam geri gelecek diyor. Adalet ve ee, kalkınma... İdlibetme öğretim üyesi e, öyle şey gibi e, hani patlıcan falan kuruturlar ya onun gibi şeye Boğaz Köprüsü'ne sallandıralım diyor. Evet i̇dam, Afyon, e... Afyon Milletvekili söylemiş değil mi? O çok, çok o önemli mükemmel, bir şey. Değil mi? Evet. Aynen öyle yani. Çok önemli bir açıklamayı biraz önce sözünü ettik. Bu arada da bir ha, evet. başka bilgi var. Onu da paylaşabilir miyiz lütfen? Buldum. Tamam şimdi kapattım zannettim bir de buldum. Cengiz Bey, Amerika Birleşik Devletleri ile de alakalı yapılmış olan bir açıklama var. Dışişleri Bakanı John Kerry, Türkiye'nin NATO üyeliğinin... Türkiye'nin oraya, şimdi geliyorum tamam. oraya. Evet. Tamam, aldı buyurun. Çok iyi. Şimdi tam o. Yani bu bu aslında bir e, bir tüm yani bu Batı ile ilişkiler demek bu anlamda daha e, uygun kanaatimce. Yani hem Avrupa ile hem Amerika Birleşik Devletleri ile ve tabii NATO'yla. Sadece Avrupa Birliği ile değil. Bu bu yani bunu bir e, birlikte telakki etmek, değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bu NATO üyeliğinin askıya alınması meselesinin içinde evet. bu incirlik var. Hincirliğin kapatılması var, ee, efendim, Amerika Teşvik Devletleri'ne verilen ayar var. Ee, onlar da bu arada tabii parantezi açalım. Aynı Av Avrupalılar gibi veya demin adını ettiğim Yohannes Han gibi. Yani darbenin saldırganlarını adaletin önüne getirme gayretini tümüyle destekliyoruz. Ama aynı şekilde bunun ötesine giden her şeye karşı da dikkatli olunmasını o için olmaması için uyarıyoruz diyor. Bunlar resmi Amerika ABD beyanları. E, e, yani herkes bunun bir e, yani darbenin iktidar tarafından e, tasfiye ve e, bir, bir tahakküm yani artık e, yani çok geniş bir tahakküm için kullanıldığı <gülüyor> farkında. Yani farkında olmamak mümkün değil. Ayan beyan göstere göstere yapıyor zaten yani. dekanlara el çektirildi. Mesela 1700 küsür Türkiye'deki bütün dekanların istifası istendi. Düşünebiliyor musunuz? Tam Sovyet sistemi yani. yani, evet. <gülüyor> yani bir devlet kurumu etsinler edine ediyor. İttifaz evet yani. Ediyor ve ediliyor. <gülüyor> tasfiye, temizlik ve tahakküm senin de dediğin gibi çok önemli bir 3T'den bahsediyoruz. Herhalde ondan bahsetmek lazım artık. Çünkü bu web siteleri kapanıyor. Evet. Kaşının altında gözüm var. Yani hiç cemaatle alakası olmayan. E, mesela Haberdar diye benim de yazdığım bir site var. Ona ona erişip e, artık e, imkansız e, VPN kullanmadan. 20, ee, 22 site olmuş. Evet. Toplam. O, mesela, haberdarım cemaatle falan alakası yok. Öyle bir laf çıktı. O da ona da engellendi yani ben yaptım oldu ne oldu Cengiz Bey genel dış politika çerçevesinde geri dönme pahasına bir soru daha sorabilir miyim müsaade ederseniz. NATOya geleceğim ama NATO işi bitmedi. Şimdi burada sorunu unutma can önemli bu çünkü NATO meselesinde şöyle bir sıkıntı daha var yani siyasetçi tabiriyle konuşuyorum ama şimdi. NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Efendim e, yani icabında e, yani hakikaten işte, önde gelen bir e, ülke. E, askeri anlamda Türkiye. E, şu, şu ordunun haline bakın yani. NATO'ya bir saldırı olsa mesela Rusya'dan Hı. bu ordu savaşabilir mi? Aynen. Yani evet. sorum da bununla alakalı aslında. E, bu, yani bu, ya kimse işin bu boyutunu da görmüyor. Ya, bir şey olacağı yok. Ama yani ordu da Evet. Yani Can'ın yani da sormak yerim. istediği galiba bu nokta izin verirsen. Yani şöyle bir durum söz konusu olabilir mi peki? Uluslararası Medya'ya göre Suriye sınırında 24 Kasım 2015'te Rus uçağına düşüren Türk şetli pilotları da aynı şekilde tutuklanmış evet. durumda bu darbeden Aynen. sonra. Ama Bekir Bozdağ tarafından yapılan son açıklamada e, bu haberleri teyit edilmiş olmadığına dairdi. Yani şöyle bir durum söz konusu olabilir mi? Zaten bu e, askerler tutuklandığına göre Şengay Beşlisi'ne tekrardan dahil olabilme, Avrupa Birliği ile ilişkileri bitirip NATO'dan da çıkıldığında böyle bir şey olabilir mi? Valla Nato'dan e, çıkmayı gözü e, yani onu göze alamaz hı hı. E, diyor bütün gönderciler. Ben bu işin uzmanı değilim ama e, ama o, yani olmaz olmaz dememek lazım. Bugüne Hayır. kadar yok artık deyip duruyorduk. Neler oluyor yani evet. o yüzden e, her şey mümkün. Yani bu ordu'nun yani şimdi ne olacak? Mesela 356 tane general paşa var. E, kuvvetlerinden. Bundan 84'ü tutuklu, 4'te biri düşünebiliyor musunuz? Yani emir komuta zinciri ve bir ordunun ordu olarak işleyişiyle alakalı bir soru yöneltiyorum ben burada. Bu ordu ne işe yarar diye yani. Yani bu ordu işte ancak o korkunç darbeye gelsedir belki. Ama bunun dışında bir NATO müttefiki olarak ne kadar güvenilirliği kalmıştır bu sorular herhalde Brüksel'de ve diğer başkentlerde soruluyor. Zaten yeni üyeler arasında bir bilgi veriyorum. Yani son 89 sonrasında üye olan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında çok ciddi bir Türkiye rahatsızlığı var. Bunun adı bu zaten. Adı da böyle. Türkiye rahat Mesela Çekler, Slovaklar. Slovakya bu arada Avrupa Birliği'nin dönem başkanı altı aylığına biliyorsunuz bu yılın ikinci yarısında. Bu ülkelerde büyük bir Türkiye rahatsızlığı var. Yani Türkiye'nin asla özellikle işit konusunda veya ortak düşman olarak belirlenen, doğru yanlış onu tartışmıyoruz, belirlenen işit konusunda asla ciddi bir ortak olmadığı, bir partner olmadığını en çok bunlar bile getiriyor Bülüksel'deki toplantılarda falan. Şimdi bu e, çıkartırız lafının ardında bir e, yani gözden kaçan bir... E, bir nokta daha var. O da şu NATO 1949'da kurulurken e, askeri bir yapı olarak kuruluyor ama bir e, e, yani göz boyama dahi olsa demokratik bir e, görünüm e, yani üye ülkelerin demokratik bir olmaları veya demokratik bir görünüme sahip olmalarını söyleyen veya ve, ve, ve, ve, empoze eden bir, bir yapı bunu yani hiçbir zaman gözden kaçırmamak lazım yani o yüzden zaten 1946 çok partili sisteme geçilir ve yani Türkiye'nin yani bu, bu diktatörlükle yani işte tek partiyle falan olabilecek bir üyelik değildir ve ondan sonra darbe mesela İspanya NATO'ya alınmaz. İspanya'nın girişi şeyde Franco sonrasındadır. 1985'tir İspanya'nın NATO üyeliği. Evet. Dolayısıyla bütün bu yani gayri demokratik gidişatın sadece Avrupa Birliği'nin Kopenhag siyasi kriteriyle ve işte Türkiye'nin AB üyeliğiyle bağlantılı olmadığını, NATO üyeliğiyle bağlantılı olduğunu. Görmek gerekiyor. Cengiz Bey tekrardan Ordu'nun iç yapısına döneyim. Çok kısa bahsettik Oradan ama benim kafamı karıştıran Ben kaç gündür sizi bekliyorum Cengiz Bey. Geleceksiniz de Konuşacağız diye çıkacağız. Evet vize için Evet vize için de o, o da ayrı bir konu Ama konu vizeyle alakalı değil. Bir saniye Şu, haber, şu sorumu sorayım artık kalmasın içimde. Bugün de e, Dile getirdim bu soruyu ama Şöyle bir durum var ee, bu darbenin başında olan kişi olarak ya da en yüksek rütbeli olarak söylenen kişi olarak Akın Öztürk cuntacılıkta suçlanan Akın Öztürk iddiaları reddediyor. Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı kendisine tanık olarak gösteriyor. Fotoğraflarda ve videolarda elleri arkadan ters kelepçe yapılmış ve evet. bir şekilde de fotoğraflarında daha sonradan çıkan fotoğraflarında da darp edilmiş olduğuna dair de çeşitli izlenimler var. Ama ifadesinde evet. diyor ki benim bu darbe iştirak etmediğime dair Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal, Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ve orada bulunan diğer havacı generaller tanıktır. Dinlenmelerini isterim. Ayrıca paralel yapıya karşı mücadele eden kişilerden biriyim." diyor. Genelkurmay Başkanını e, tanık olarak gösteren bir kişiye, e, "Bu olayın yapılması biraz kafa karıştırıcı değil mi? Aynı zamanda Necdet Özel de destek verdi bu açıklamaya. Daha doğrusu Necdet Özel de şaşırdığını zaten açıkladı." Yani ...birbirine karıştığı tam bir kaos... ...Bermazan'ın evet, altını çizdiği... ...anomi e, ortamı... ...yaşıyoruz yani o yüzden çok tehlikeli... ...zaten yani her şey... ...olabilir ve herkesin başına bir şey... ...gelebilir evet. yani çünkü... O, ...biz kontrol ediyoruz her şey yolunda... ...Türkiye normale döndü falan diyor... ...Bilali Yıldırım ama öyle bir şey yok tabii... ...kaldı ki e, Akın Öztürk... ...şöyle bir şey Akın Öztürk değil mi adı? Akın... Evet Akın Öztürk efendim... Ha, Akın Öztürk ...şimdi şöyle bir... E, Bulvar'ın yani muazzafken e, şimdi bu işin başında değil anladığımız kadarıyla. Evet. E, değil mi? Bir de damadı evet. var işte pilot. Tamam ama bu hmm. e, şimdi şu, şu sıradaki konumu ne Akın Öster? Ya şüyse bir şekilde emekliye ayrılması, diskartaya tamam. beklenen bekleniyor yani genel. Yani birisi yani insanlar diyor ki ya bu adam muazzafken yani e, kuvvet komutanıyken yapardı darbeyi diyor. Eğer darbe kötü olsaydı. Niye şimdi yapıyor? Emekliye ayrılırken evet. Evet, yani, değil mi? Yani evet. Bu son derece. Necdet Özel'in sorduğu soruda bu eski genel kurmay evet. başkanlığı. E, yani. Bu, yüzden, yani hakikaten çok e, karmaşık, çok tehlikeli e, bir döneme e, girmiş bulunuyoruz. Bugün gelecek kararlar, e, herhalde tuz biber ekecek. özellikle o halde. Yani, yönetim geliyor yani bir şekilde işte. E, herkes onu bekliyor en azından. E, yani böyle bir e, kaos ortamına doğru gidiyor. Evet. E, bu ortamda ne referandum olur ne, e, ne erken seçim olur. Bu artık bir e, crisis management yani kriz e, yönetimi e, demek Türkiye'nin de en e, beceremediği yani Türkiye'de politikacıların en beceremediği şeydir. Son bir noktada ben ekliğim süreyi bitirdik ama e, yani bugün yanılmıyorsam bugün e, parlamentoda toplanıyor. Son söz evet, tabii, e, bir de parlamentodadır. Iddi. Bütün evet. demokrasi yapıyı tekrar e, parlamento bugün ihtas edebilir. Böyle bir, ah. bir ümit yok mu? Faz olur mu? O yüzden zaten programımızın da artık ileri demokrasiye doğru. Evet, doğru. Başladığımız gibi bitiriyoruz. Çok yerinde. Hayırlara vesile. Hayırlara dileriz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Vallahi. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Açık gazetede. <gülüyor> Carlos Santana ve arkadaşlarından dinlediğimiz Peace on Earth ve bir de Mother Earth Third Stone from the Sun Yani yeryüzüne barış ve güneşten üçüncü taş, göktaşı e, e, Tabiat Ana Toprak Ana diye adlandırılan bir potpuri aslında medley birlikte çaldılar Spirits Dancing in the Flesh adlı albümden aldığımız bir parça Carlos Santana ya da asıl tam adıyla e, Carlos Humberto Santana de Barragan e, Meksika kökenli Amerikalı rock müzisyeni, gitarist çok tanınmış biri 20 Temmuz 1947 doğumluydu ona da e, Rolling Stone dergisinde ünlü listesinde Yanlış geçmiş en büyük yüz gitaristi arasında en büyük yüz gitarist arasında 15. sırada da yer alıyor. 2003 yılında koyduğu bir şey. Carlos Santana'ya da bir günaydın deyip yolumuza devam edelim. Şimdi şöyle bir durumla beraberiz. Büyük bir kaos var. Ve tasfiye, temizlik, tahakküm. Bu arada aydınlardan ve ünlü isimlerden de hem darbe çağrı var. Bir aralarında Tarkan, Berrak Tüzün, Ataç, Serenay Sarıkaya gibi tanınmış pek çok kişinin yürürlük haberden darbe, darbe karşıtı karşı bir bir metni var. Her karşı bir metninde oluyor. Evet, darbe hayır. Darbecilere direnen cesur halkımıza ateş açıldı. En az 200 insanımızı kaybettik. Darbeciler hepimizin temsilcilerinin olduğu meclisimizi 11 kez vurdular diyor. Biz bu bildirde imzası olanlar aramızdaki tüm görüş farklılıklarını bir tarafa bırakarak bu korkunç darbeye karşı demokrasimizin yanındayız deyip darbeye direnirken hayatlarını kaybeden kahraman insanları saygıyla anıyoruz diyorlar. Öte yandan bir de aydınlardan çağrı var gene. Darbe girişimi kutuplaşmanın son bulması temiz bir sayfa için imkan olsun diyor. Aralarında Zülfü Livaneli, Bülent Erkmen, Teoman, Murat Uyurkulak, Kulak, Erdal Beşikçioğlu, Rıdvan Akar, Ercan Kesal, Hasan Saltık, Nermin Yıldırım ve Yüksel Aksu gibi isimlerin bulunduğu bir grup aydın ve sanatçının da bir çağrı metni imzası var. İdeolojik ayrım yapmaksızın toplumun her kesimiyle tek yürek olup direndiğimiz bu antidemokratik girişimden sonra... Ülkemizde demokrasi adına yeni ve temiz bir sayfa açılmasını talep ediyoruz. Ve namluların baskısından uzak bir siyasal alanın özelliğine inanıyor. Gücünü tüm farklılıklarıyla halktan alan katılımcı demokrasiden yana tavır koyuyor. Hukuka ve insan haklarına saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke hayali taşıdığımızı ilan ediyoruz diyorlar. Ve aramızdaki fikir ayrılıklarını bir kenara bırakarak her türlü darbeye karşı demokrasi ve hukukun yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor. Ve bu uğurda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz diyorlar. Şimdi bu ikisi de önemli bu bildiri ve çağrıların. Meclisten biraz önce... Cengiz Aktarlak programında, nereye doğru programının köşesinin sonuna doğru da belirttiğimiz gibi bugün meclis toplanıyor. Evet. Ve aslında bütün bu spekülasyonlara, biraz da Cumhurbaşkanı'nın da yol açtığını belirtmemiz lazım bu spekülasyona. Çünkü yani önemli şeyler açıklayacak, bekleyin falan diyor. Oysa meclisin aslında beklenmesi gerekirken... Tarhan Erdem'in de geçen gün yazdığı gibi asıl daha kötüye bir gidiş olmaması için meclisin e, demokrasi ve e, anayasa e, şey hukuku hukukun üstünlüğü dışında hiçbir şey tanımıyoruz demesi lazımdı birleşik, e, ilk bildirde demesi gibi. Bugün onun da çıkacağını ümit ediyoruz. Meclis bugün kaçta toplanıyor bilmiyorum ama fakat öte yandan ee, mesela bu konular üzerinde çok o, kalem oynatmış olan, daha önce de yazılarına e, yer verdiğimiz Steven Zunes e, San Francisco Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar bölümünden e, bir yazı yazmış. Steven Zunes Profesör, The Progressive e, e, dergisinde yayınlanıyor. E, ve e, bu bir karışık, yani iyi ve kötü yanlarıyla e, bir olaydan bahsediyor. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi bir darbe girişiminden geçen hafta kurtulması e, ikili bir anlam taşıyor diyor. Bir yandan ultra aşırı muhafazakar politikalar ve tırmanan otoriter otoriteryenlik Erdoğan rejiminin e, buna rağmen e, her e, politik spektrumun tayfın her tarafından e, Türk, Türkiye'den insanlar Türkler şeye karşı çıktılar diyor darbeye ve e, bir hizip, e, Türkiye'de o ordunun bir kesimi tarafından girişilmişti puç kelimesini kullanıyor Almanca'dan İngilizceye de geçtiği darbe kelimesini ve Erdoğan e, silahlı bir direniş yerine e, facetime kullanarak e, Türk halkının e, meydanlarda ve havalimanlarında toplanmasını e, ve buna karşı çıkmasını istiyorum dedi daha e, halkın gücünden milletin gücünden daha büyük bir güç iktidar olamaz dediği zaman on cevap olarak yüz binlerce destekçi sokaklara çıktı darbecilere karşı çıktı ve bu şeyi de göz aldılar diyor yani şimdi görüntüleri de çeşitli NTV'de mesela görmek mümkündü tanklar saldırı helikopterleri ve sniperların da işin içinde karıştı silahsız protestocuları Onlarcasını öldürmesine rağmen yüz binler buna çıktı diyor. Şimdi iki, iyi, iyi iyi ya be olay sadece silahsız direnişçilerden de ibaretti değil. Silahını alıp orada olanlar da vardı. Hatta silahını alıp oraya gelmediğinde de yaralanmış bir şekilde e, tatlı tatlı açıklama çalışan yaşlı amcaların evet, videoları da vardı. Evet, Mesela geldi. bu videolarda boş geldik diye. İlginç olan şey şu videoda. Belki izlemişsinizdir dinleyicilerimiz de izlemiştir. E, T24 de Yeni Akit Gazetesi de birbirlerine referans vermeden e, bu videoyu paylaştılar ve herhangi bir taraf birbirlerine saldırmadan bu videoyu paylaştılar. Bir başka ilginç noktalardan bir tanesi de mesela darbe belgeleri konusunda savunmasıyla meşhur olan Oda TV'nin darbe belgeleri yayınlaması oldu benim gözümde. Bu zamana kadar darbe belgelerini inkar eden bir yapıdan gelen e, Oda TV bu Ergenekon Recom'un bu balyozdan bahsediyorum. Şimdi gayet böyle darbe belgeleri bakın bu şekilde yaptılar diye çeşitli belgeler evet. çıkarıyorlar. İlginç Şimdi, zamanlar. Medya il, açısından il, da. ilginç zamanlar gerçekten e, ama bunu Çinlilere atfedilen o şey gibi uğursuz bir şey olarak almamakta. Kesinlikle. Şimdi iyi haber şu diyor. Zoom. Yani darbenin başarısızlığı tarihte ilk defa olarak Türkiye'nin seçilmiş hükümetinin e, sivil otoriteyi askeriyenin üzerine hakim kılmasıydı. Bu ilk defa oluyor diyor darbelere karşı. diyor. Yani askeri yönetimin yakın tarihinde birkaç defa yaşanmış olduğu Türkiye'de halk artık mini askeri rejimin daha da kötü olacağına karar vermişti. Mısır'da ne olup bittiğini de gördüler. Liberal demokratlar başta askeri darbeyi de Mursi'ye karşı desteklemişlerdi ve Müslüman bir ihvana karşı sonunda korkunç bir askeri diktatörlüğün zulmü altında bulunmuşlardı kendisini. Bunu biliyorlardı diyor. Türklerin bu iyi haberin devamı olarak da Türklerin darbeye direnişi Türk ordusunun Türkiye'de ordunun artık 10 yıllardır bu kadar zamandır hakim olduğu rolünden artık o role sahip olmadığını da gösteriyordu. Ve yani resmen bir veto kullanıyordu perde arkasından paravanın arkasından. Dört ayrı, önceki dört ayrı vesileyle ...demokratik seçilmiş hükümetlerden... ...ele geçirdiği iktidarı... ...işte şeyi kastediyor tabi... 60'ta, 71'de 80'de ve... ...97'deki darbeleri... ...bir tanesi postmodern sonuncusu... E, ...şimdi kötü habere gelelim... ...diyor... E, ...kötü haberde şu diyor... ...yani... E, askeri darbecilere karşı... ...direnmenin... ...başarılı olması demokratik amaçlara yönelik olarak da kullanılmayabilir diyor. Yani Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi darbe şeyini aslında daha da muhalefeti bastırmak için kullanma eğilimi gösteriyor diyor. Yani birkaç saat içinde Başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan altı binden fazla. O zamanki sayı altı bindi. Şimdi arttı da bu. Eee yakalanmasını ve gözaltına alınmasını işte görevden alınmasını filan istedi. 2745 yargı, yargıç ve savcı destekledikleri için şey iddiasıyla darbeyi aynı zamanda İçişleri Bakanı da 9.000'den fazla insanı işinden attı. 3-30 vali var bunların arasında da diyor. Yani gözlemcilerin ciddi bir tereddüdü oluyor diyor. Hükümet etkili etkisiyle bilinmeyen bir hükümet, tanınmış olmayan bir hükümet. Böylesine bu kadar hızlı, biraz önce de bizim konuştuğumuz bir şeye değiniyor. Bu kadar hızlı nasıl bu isimleri tespit edebildi diyor. Ve yani çok az şüphe var. Hatta hiç şüphe yok ki Erdoğan bunu bir kendi yönetimini konsolide etmek için daha önce okuduğumuz bazı yazılarda da görüldüğü gibi bir şeyi tekrarlıyor. Zunz ve kendi e, iktidarının üzerindeki kısıtlamaları kaldırmak için kullanıyor diyor. Şimdi çok ilginç bir şey nokta daha var. Zunz'un yazısında Türkiye'deki darbe büyük ölçüde masif kitlelerin şiddet kullanmayan direnişiyle eee başarısızlığa uğratıldı, akamete uğratıldı eskilerin deyimiyle diyor burada şeyden farklı, Metin Münir'in evet. yazmış olduğu yazıda bu dünyada örneği varsa da ben hatırlamıyorum demişti oysa kitleler tarafından böylesine darbecilerin, askeri darbecilerin devrildiği çok sayıda örnek var, onları da sayıyor, mesela Almanya'da Bizzat Hitler'in filan da işin içinde olduğu 1923'teki bir hane darbesi. Fransa'da General Salan, faşist generaller, Cezayir'e gitmek isteyen generallerin darbesi de 62'de. Bolivya'da çok önemli bir darbe girişimi engellendi 1979'da. Arjantin'de, Peron vaziyetlerinde yapıldı ve devrildi yani yeni darbeler. Rusya'da e, Beğenelim beğenmeyelim Yeltsin'in tankların üzerine çıkarak sonunda parlamentoyu da, orada da parlamentoyu yakıp yıkmışlardı. Topa tutmuşlardı. Tıpkı Türkiye'de yapıldığı gibi orada da sonunda tabii e, yerine Putin geldi ama olsun. Haiti'de oldu Aristide Bertrand 1992'de Tayland'da oldu Venezuela'da 2002'de. Ve Burkina Faso'yu veriyor. Ben bunu hatırlamıyorum. Burkina Faso'daki bakmak o lazım. O kadar da 2015'te. şey değilmiş. Evet. İstisnai bir durum değilmiş, değilmiş. galiba. Evet. Yani şunu söylüyor Stephen Zoon, Bu konuların e, gerçekten uzman e, akademisyenlerinden biridir. E, sadece ordu hükümet binalarını ele e, geçirdi. Ve kendisini e, iktidarda sayıyor diye yönetimde. Bu o, halklar bunu otomatik olarak otoritesini kabul edecekler ve işbirliği yapacaklar anlamına gelmez diyor. Ve şunu ekliyor yalnız şeyi de eklemek lazım diyor e, şiddet e, kullanılmayan bir direniş değil de tümüyle bütünüyle öyle de denemez. Evet. O Erdoğan yalnızı bir takım milit, vicilanteler haydut kelimesini kullanıyor. Dayak attılar Hatta linç ettiler bazı askerleri Darbeyi destekleyen Ve bir takım vendettaların Yani alma operasyonlarının da AKP yanlısı Çeteler tarafından Gerçekleştirilmekte olduğu haberleri de Geliyor diyor İşte Aleviler Ve benzeri şeyler Gülen okullarına yapılan Vesaire Saldırılar Şimdi yani bu ayrıca bu etkileyici sivil direniş, çok insanı etkileyen sivil direniş gösterisinin de bir yani şey karşısında meşru olmayan bir askeri darbe karşısında bir e, muhafazakar bir hükümeti e, savunmak için yapmış olması da e, biraz talihsiz bir şey diyor. Yani e, Şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri ondan sonra da şey geçiyor. Yani silahın namlunun devrim namlunun ucundadır şeklindeki şey geçerli değildir. Sadece iktidar namlunun ucundadır olmadığını gösterdi. Ama şu da var. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteklediğine dair işte mesela bazı gazetelerin Süleyman Soylu'nun bakan olarak ya da İbrahim Karagül'ün Yeni Şafak'tan şey yazdı ya. Amerika öldürmek istedi evet. Erdoğan'ı filan diye. Doğu Perin çekti aynı şeyi. Vatan Partisi Başkanı yazdı ve söyledi. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bu darbeyi desteklediğine dair bir kanıt fazla yok diyor. E, Türkiye etkililerinden gelen iddialara rağmen şey, Fethullah Gülen'in e, tamamen düzenlediği bir şey olduğuna dair iddialarda şüphe, en iyi ihtimalle şüpheyle karşılanması gereken bazı şeyler diyor. Karmaşık diyor ve Obama yönetimi başta her iki tarafa da itidal telkin ettikten sonra geleneksel olarak e, darbeyi, uluslararası e, şey da, darbeye karşı çıkan Uluslararası Camii'ye katıldı diyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'de orduyu dört ayrı vakada darbede de desteklemişti diyor. Yani 1980'lerde de o korkunç sıkı yönetim sırasında da binlerce sivilin öldürüldüğü, on binlercesinin de hapse atıldığı yani silah kullanmayan şiddet kullanmayan insanların filan. 2003'te Türkiye parlamentosu Irak'a şey olmasını tez gereğiyle reddetti. Bu unutulmamalı diyor. Ve Paul Wolfowitz o zamanlar Savunma Bakan Yardımcısı açık gazeteden bunun çok ayrıntılı yayınlarını yapmıştık. Çok hayal kırıklığına uğradım. Türkiye ordusunun bu tavrından demişti. Liderlik rolünü oynamadı diyor. En azından Obama yönetimi Amerika Birleşik Devletleri'nin bir askeri darbeyi demokratik olarak seçilmiş ve hala oldukça destek alan bir hükümeti desteklememesini gerektiğini itidalli bir şekilde ortaya koydu diyor. Yani bu çünkü çok büyük bir istikrarsızlık yaratabilirdi yani. diyor. Ama her türlü askeri yardımı ve diğer desteği eğer Erdoğan hükümeti bu baskısını, tasfiyelerini, temizlik ve tahakkümünü e, şiddet kullanmayan ve demokratik maliyetlere karşı devam ettirmesi halinde askeri yardımdan vazgeçerim dese de iyi olur diyor. Evet, e, bu olay aynı zamanda darbe darbeden darbe girişiminden bahsediyorum. Aynı zamanda sol sosyalist çevreler içerisinde de hep konuşuldu. Çeşitli açıklamalar yapıldı ama çoğunun yapılan çoğu yapılan açıklamanın e, birbirine destekler bir nitelik olduğunu niteliğe sahip olduğunu görebilmeniz mümkün. Her şey, herkes darbenin kötü bir şey olduğunu söylüyor. Sonuçta parlamento bombalandı. Bir de düşünsenize ya, yani bu haberleri yaptığımız zaman bombalanmış bir parlamentoda da olabilirdik. Belki de zaten bu haberleri yapabilmeniz de evet. mümkün olmayabilirdi. Olmayabilirdi şüphesiz. Böyle bir durumla da karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden herkes zaten bu darbenin ne kadar kötü bir şey olduğundan bahsediyor. Ve ardından amalarıyla beraber güncel siyasi konjonktüre dönüyor ve gelecekten bahsetmeye He, şimdi başlıyor. Şimdi işte o konjonktürü belirlemek He. için yani parlamentonun başta olmak üzere... Geniş çaplı bir e, sosyal hukuk devletini, hukukun üstünlüğüne dayalı bir toplum anayasa üzerinde anlaşması çok çok büyük evet. önem taşıyor. İdamlarla falan uğraşmayıp Kesinlikle. Idamlarla. Yani çünkü neyin ne olacağını belli olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani düşünsenize yani paranoyak bir şekilde evde oturup haberleri dinleyebilirsiniz. Ama öyle bir durum söz konusu ki aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaveri darbe girişimciliğiyle. Suçlanıyor. En yakınındaki sürekli ziyaretlerini yaptığı kişilerden bir tanesi de bu darbe girişiminin arkasında olduğu söyleniyor. Yani herkes bir şekilde bu paranoya içerisinde herkes birbirine güvenmiyor. Bu O yüzden de bu amalar başlıyor ve güncel e, siyaseti analizlerini yapmaya başladığınız zaman da e, şu andaki korkularda denveren şeylerden evet, bahseden şeyler var. Sosyalistlerin de alakalı olarak yapmaya çalıştığım girizgahtı bu sadece özür dilerim. Sosyalist çevrelerden gelen haberlerde de açıklamalarda da. Bir genel yapı görebiliyorsunuz ama ilginç yazılar da çıkıyor, ilginç sorular da soruluyor. Mesela marxist Stork'la yayınlanan son yazısında Ronnie Margules kitleler her zaman haklı mıdır, sağcı olamaz mı, gerici olamaz mı ya da kötü bir şey yaparlarsa diye sormuş. Sosyalizmin ancak büyük emekçi kitlelerinin eylemi sonucu değişebileceği inancını olduğunu söylemiş. Büyük kitleler harekete geçtiği zaman bir sosyalist ancak heyecan duyabilir demiş. Ve bu soruların elbette sorulacağından bahsetmiş, elbette analizlerin yapılacağından, taktikler, stratejiler geliştirileceğinden. Ama önce heyecanlı kitlelerin içinde arasında olmak gerekir diyor Marbles. Sosyalist bir örgüt önce tüm varlığıyla kitlenin bir parçası olur, hareketin ve tartışmaların içerisinde yer alır. Sonra diye sormuş, sonra ne, olacağı, ne olacağını kimse önceden bile, bilemez, belirleyemez. Hele şu andaki duruma baktığınız zaman ben de katılıyorum buna. Hiçbir şeyin garantisi yoktur güçler dengesine bağlıdır örgütlülük düzeyine bağlıdır ki bu noktanın da altının çizilmesi gerekiyor hatta tesadüfi gelişmelere bile bağlıdır ne olacağını önceden bilemeyiz ama şu kadarı kesin hareketin kitlelerin dışında durup burun kıvıranlardan hiçbir nane olmayacaktır diyor bu dediklerim genel demiş. Daha somut bakalım. Cumartesi akşamı sokaklara dökülen kitle askeri darbeyi engellemek için döküldü. Amacı bu olan bir kitle ister dindar olsun, ister puta tapsın, gerici değildir. Halklarının bilincindedir, darbenin anlamını kavramıştır, kendini savunmaktadır, yani haklıdır diyor Margules. Bu kitleyi küçük, küçük gören, desteklemeyen, içinde yer almayan hiçbir kişi ve örgüt sosyalist sıfatını hak etmez diye de ilginç bir açıklama yapmış. Genel düşünceden farklı bir düşünce olarak da referans verilebilir bir yazıya kalem almış, yazı evet, kalem almış. Bunun tabi kanalize edilmesi tamamen bu aydınlar çağrısında da söylenen şeye de çok büyük ölçüde bağlı. Yani gücünü tüm farklılıklarıyla halktan alan katılımcı demokrasiden yana tavır koyuyoruz. Hukuka ve insan haklarına saygılı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir ülke hayali taşıdığımızı ilan ediyoruz Yani bütün bu intikamlara ve çete intikam vesaire şeylerine Karşı çıkacak bir ortam yaratılması gerekiyor. Peki son biterken şeyden de bahsedelim bu başta söylediğimiz hikayeden bulabilirsem tabii onu şimdi Polonya Polonya meselesi evet. evet yani başta Di Morzoldatın şarkısını çalarak bataklık askerleri bataklık askerlerinden bahsetmiştik bin sosyalist ve komünist tutuklunun Börger Muğur'daki kampta 1933'te yaptığı besteyi ve ilk defa da toplama kampı sirki denen yerde 28 Ağustos 1933'te şarkı bu marşın söylendiği ve çok yani biz şeylerimizle kazma kürekle gidiyoruz bu batakların içindeyiz diye giden şarkı bataklık askerleriyiz. Şarkının sözlerine bakıldığı zaman bu şarkı ilk söylendiğinde oradaki askerlerin ve güvenlik görevlilerinin, nöbetçilerin de şarkıya eşlik etmesine ben o kadar kötü bir düşünce olmadığını ya da kötü bir durum olmadığını da, o olmadığını gördüğümü de Tabii söylemek istiyorum. insani, istedim. evet. Yani, ya onlar da bataklık askeri içerisinde. Bulunduğu ortamların bir bataklık olduğunu tasvirini dile getiriyorlar. Aynen. Yani biz bütün bunlara rağmen şikayet etmeyeceğiz. Sonsuz bir kış olamaz. Günün birinde mutlu bir şekilde ...evimizin bize ait olduğunu da... ...söyleyeceğiz diye bitiyor... ...şarkı. Evet. Şimdi bu... ...büyük bir ilginç bir tesadüf sonucu... E, ...Varşova'dan... ...ilginç bir şey geldi... ...Oyneg... ...Şabes... Ar, ar, ...arşivi deniyor. Yani... E, ...Emmanuel Ringelblum... ...adlı e, bir... E, ...tarihçi... Ta, ...tarihçi akademisyen... ...günen... Bu meşhur Barşova gettosunda Hitler istilacıları Alman istilacıları bütün gettoyu yakıp yıkarken saklamışlar. Gündelik hayatı tutan inanılmaz bir arşiv çıkartmışlar. Hepsi hiçbirinin öleceği konusunda en ufak bir tereddü yok. Yani kurtulmayı bekleyen bir kişi bile yok. Ama bir direnç ve inanç meselesi olarak yazıyorlar. Günün birinde yazarlarının muhtemelen hiçbirinin görmeyeceği e, bu kelimelerin e, hem empati hem anlayış hem acıma e, ve öfke ve bilgelik getirebileceği e, umuduyla yazdılar. Yani iyilik, kötülük ve kayıtsızlık arasındaki o korkunç kontrastların bir anlam ifade etmesi için gelecek kuşaklara bir kendilerinden sonraki çocuklarına filan bırakabilmek için yapıyorlar. Yani e, yazdıklarının da üstelik kalıp kalmayacağı hakkında bir fikirleri yok. Evet. O amaçla, o, e, o umutla beraber zaten yazıp gömüyorlar. Yani yazdıkları da kalır mı, kalmaz mı onu bile bilmiyorlar. Evet. Bulun, ya yani bir kısmı zaten hiç bulunmamış arşivin. Yani e, Birisi eğer biri çıkar mı okur mu onu da bilmiyorlar ama inanılmaz bir gayretle örgütlü bir şekilde yazmışlar ve yaşayanlar dünyasıyla son bağlantıydı bu diyor ve şöyle de demişler Ringelblum bir Yahudilere bir övgü metiye, name filan yazmak istemiyorum demiş sadece görebildiğimiz kadarıyla bütün ne kadar acı olursa olsun gerçekliği yazalım diyor ve hatta her türlü ön yargıdan algıdan uzak durmasını istemiş yazarlarını toplamış böyle Treblinka'da filan yani acayip şeyler böyle 1942'de e, yani artık toparlanırken şey e, tasfiye edilirken kamp Sovyetler filan da geliyor savaş artık şey dönmeye başlamış 300 bin Yahudi'yi de kaldırıp Treblinka'daki gaz odalarına götürüyorlar. Bağıracak şeyimiz falan yok. Fakat şöyle bitirmiş. Yani Şimdi artık huzur içinde ölebiliriz. Misyonumuzu yerine getirdik. Bundan sonrası tarihin tanıklıdır diye gömmüşler şeylerini. Bunlar çok çok yıllar sonra bulunmuş. Yeni bulunmuş yani. Ve diyor ki Ringer Bloom'da yazarın rolü Realitenin, gerçekliğin her yönünü belgelemek, özellikle de e, ghetto içinde mesela mahvolmuş olan, hapsedilmiş olan e, birçok Yahudi'ye de e, şey, yozlaşma ve ahlaksızlığın bulaştığını da göstermeliyiz diyorlar. Yani bütün kendimizi uzak tutalım ve hayatın her türlü fragmanına, parçasını Ghetto'nun e, totalitesi, bütünselliği içinde görebilsin diye. Yani müthiş bir e, şey var. Sadece birkaç bölümü çevrilmiş İngilizce'ye. Bu, bunları ben Truth Dig internet sitesinde Chris Hedges'ın yazısından e, buldum. Direniş olarak e, yazı yazmak diye başlığını taşıyan bir makalede. Ama e, müthiş bir e, şey var. Moral, ahlaki bir gücü var ve ...anlık bir şey veriyor diyor. Yani şey demiş... ...yazarlar kolektifine... ...kölelerden oluşan... ...özgür bir toplum demiş. İnsan doğasına... ...tiranlığa ve direnişe ait... ...bilgiler demiş. Gerçek gazetecilik de... ...yani şu anda tarih olarak bakıyoruz elbet buna. Tarihçilik ve arşivcilik olarak nitelendiriyoruz da... ...gerçek gazetecilik de ya da... ...idealimdeki kendi idealimdeki gazetecilik de... ...böyle bir şey değil mi zaten diye soruyorum kendimi. Yani o anın ne olduğunu bittiğini anlayıp onu yaymanın en imkansız anlarda bile bir yolunu bulabilmeye çalışmak. Bu Aynen gazetecilik öyle. deniliyor. Benim aklıma şey getirdi bu mesela. Sonder Komando fotoğrafları diye bir fotoğraflar vardır Auschwitz'te Auschwitz'in içinde neyin olup bittiğine dair pek fazla görsel yok. Bu görsellerden sadece 3 tane kare var. Çekilmiş Auschwitz'in içinde. 1944 yılında Alberto Herrera isimli bir e, Yunan e, Auschwitz'deki e, çalışan aynı zamanda mahkum olan e, sonradan da öldürülen e, şey e, mahkum çekiyor bu fotoğrafları bir şekilde fotoğraf makinesinin içeri sokuyorlar o da ayrı bir hikaye ardından üç kare fotoğraf çekiyorlar bunlardan bir tanesinde çıplak kadınlar Auschwitz'deki toplama kampına doğru silah soruyla gönderiliyor diğerlerinde gökyüzünün fotoğrafları var o, bir Kapının içerisinden çekilmiş. Evet. burada Böyle bir be, şey var. İşte şöyle bir durum işte. söz konusu. Şunu bitirmeme izin verin. Yani bu e, bahsettiğim fotoğrafın nasıl çekildiğine dair bir sekansta da en son Oscar ödülü de alan aynı zamanda birçok filme de konu olan birçok ödülü de aynı zamanda alan da olsa gerek yabancı film ödülü Macar e, yapımı e, Saul Fia Saul'un oğlu filminde de canlandırılıyor. Depresyona iyi gelmeyecek olan bir film ama bir şekilde bulup izleyebilirseniz bir fırsatını bulursanız bu alanlarda bile gazeteciliğin ya da arşivciliğin en kötü durumlarda bile ne kadar gerekli olduğunu ve yapılabildiğini göstermek için belki size bir umut verebilir. Evet, i̇nsanın hem en iyi hem de en kötü taraflarının aynı anda yansıtılması çok önemli. Yanus, Yanus Korçak diye bir doktordan bahsediliyor. Mesela 200 şey varmış. Yetim çocuk onun baktığı. Onları da göndermeye karar vermişler işte. Treblinka'da gaz odalarını o da kendisi onlarla birlikte gitmiş. Hı -hı. Yani ben onlardan ayrılmayacağım demiş evet. nazilere ve e, giydirmiş bazıları 2-3 yaşında en iyi e, son yolculukları için en iyi elbiselerini giydirmiş. Onlara küçük mavi sırt çantaları vermiş e, ve en sevdikleri oyuncak ve bir de kitap varsa onları da yanlarına almış ve beraberce gitmiş ölmüşler. Yani böyle şeyler var. Ama bir yandan da tabii yani şeyde tabii öldürülmüş tarih arşivi yapan kuran kişi de 1944'te yanılmıyorsam idam edilmiş. Yani olağanüstü bir hikaye bu. Fakat şunu söylüyor yani yüz blokluk bir yerde yarım milyon Yahudi aç, resmen açlıktan öldürülüyor ve Korkunç işkenceler yapılıyor. Köpek e, ağızlarına tükürüyorlar. Muhafızlar filan ve en ağır şeyleri de e, bir takım Yahudiler de oynuyor. Yudinraat. Zenginler de özellikle de esnaf için çok ağır. Yani Yahudi buzresinin de fevkalade e, vahim bir rol oynadığını yamyam onlar diyormuş mesela. Ve anlatıyor şeyleri. Yani eğer bir tanrı varsa e, bu kötülük, riyakarlık ve sömürü şeyini de reddede cezalandırırdı demiş. Yani bunlar sürük demiş. E, bir küçük ekmek için satmayanlardan bahsediyor. Yani mezardan mesela altın dişleri sökmek için mezarları kazanmış. Kefen bezlerini bile satışa çıkartmışlar. Yani bütün toplumların e, çözülme e, şeyinin inebildiği en yani çözülme anlarında inebildikleri en korkunç yer ve aynı zamanda da keyfi yerinde olanların rahat olanlarında vurdum duymazlığı da çok insan hayatına muazzam bir şey sunuyor diyor. Evet ama yani diğer taraftan baktığınız zaman bunları bir sonraki nesile anlatabilecek olan yolu bilen ya da bu yolda yürümeye çalışan insanların da olduğunu da görebileceğiniz evet, bir haber bu aynı zamanda. Yani bir... İsrail Lienstein'dı, aynı zamanda bu arşivin kurucusu diye hatırlıyorum ben. Şu anda daha doğrusu önümde duruyor, hatırlamaktan ziyade. Ringelblum diyor işte. Ringelblum arşivleri diye geçiyor. Evet ve yani hem cellat hem kurban arasındaki çizgi bir ustura inceliğinde diyor. Jilet kadar ince. Emanuel Ringenbülüm, Lichten, e, Lehçe söylemeniz gerekiyor galiba su ismini. Aynı zamanda iki öğrencisi, David Graber ve Nahum evet, evet, e, evet. Bu dört isim sayesinde ortaya çıkmış olan bir arşiv. Yani şunu son olarak bitirirken şunu demiş, bizim hepimizin, yani bunu Chris Hedges bitiriyor yazısını, bu makaleyi hepimizin sonsuz kötülük yapma kapasitemiz var diyor. Ve işte cellatla kurbanı arasındaki çok ince bir çizgi. Ringelblum ve onun yazarlar kadrosu tırnak içinde ayakta kalma, hayatta kalmak için kendi içimizdeki iyilikten ne kadar fazla parçayı feda edebileceğimizi de gösteriyor. Kolay bir şey olduğunu ve politik ideolojileri kariyerizme, oportunizme, fırsatçılığa, şiddet e, açlığına, iştahına ve empati yokluğuna en önemlisi e, uyarmak için yazıyorlar ve e, başkasının adına tek affedilmeyen bir tek şeyi söylüyorlar. Bütün şeyin darbecilerin başka bir yazıdan hatırlıyorum. E, Varşova ayaklanmasının liderlerinin Affetmeyecekleri bir tek şey olduğunu Söylüyorlar efendim? Neymiş efendim? Başkasının adına yaşamayı tercih edenler Affedilemez diyorlar Onun dışında her şey insanidir diyorlar Ringelblum ve yazarları Kendi kayıtlarını Çoğu hemen Öldürülmeden önce Gönmüşler ve son anlarında da Bize iyiliğe iyi olana Bağlı kalmamızı uyardılar Kendilerini kurtaramadılar ama umut ettikleri şuydu, belki bizi kurtarabilirler. Tarihe de not düşmek her zaman mümkün. Yani hiçbir yol, bütün yollar kapatılmaya çalışsa da, bütün her şey engellense de, medya bir şekilde top ortadan kaldırılsa da, bir, bir şekilde bu insanların aynen Varşova'da yaptığı gibi dünyanın her zehir tarafında her zaman e, ses yankılanacaktır muhtemelen. Diğer kuşaklara, diğer insanlara bu ses daha yaygın bir şekilde ulaşacaktır. Evet, bu şekilde bitirebiliriz bir vaktimiz olsaydı ilk çaldığımız parçayı bir daha çalardık muharşı ama belki de yapabiliriz aslında Güzel, evet. uygun da olabilir doğrusu girişte çaldığımız parçayı şimdi bir kez daha çalarak bataklık askerleriiz biz mor soldatın hanes Bader'den dinliyoruz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. auf das und uns nicht und wir sind die Siyen, mit dem Spade ins Moor. Wir sind die Moor und sihen mit dem Spade ins Moor. Hier in dieser öden Heide ist das Lager auf. Büyürken, boğulurken, ölüyorken, von ölüyorken, freude im ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, ölüyorken, mit dem ölüyorken, İnsiye, di kolonen, durch das Moor zur Arbeit hin, Graben bei dem Brand der Sonne, doch zur Heimat steht der Sinn. Wir sind die Moor Soldaten und sie mit dem Schaf. Sie sind die Mordsoldaten und ziehen mit dem Schwert ins Mord Auf und nieder ging die Posten keiner keiner kann hindurch Flucht wird nur das Leben. Ein Kasten vierfach ist umzäumt die Burg Bier zinnt die Soldaten und Uns gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden froh, wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten. İzlediğiniz